Efendim merhabalar hayırlı akşamlar TV net ekranlarına hoş geldiniz soruların peşindeye hoş geldiniz biz soruların peşinde de bugün yine Selçukluların Türklerin tarihe çıkışı Selçuklar'ın tarihe çıkışında felsefe bilim geleneği ne eklenişleri ele alışlarını konuşmaya çalışacağız. Ee, geçen haftaki... E, hocam hoş geldiniz hoş bu bulduk. arada. E, hızlı girdim. <gülüyor> hızlı girdim. Şey yapmak istiyorum. Bir an konuyu bitirelim. E, çünkü bitmeyecek. Evet. E, geçen programda giriş yaptığımız bir yerde burası. E, şunu dedik. Selçuklular e, Müslüman oldular ve tarihe çıktılar. İddiaları nispetinde kendilerine kadar gelen 400 yaşında bir İslam medeniyeti vardı. Kendilerine kadar gelen bilgiyi masaların üzerine koydular. E, ve tahrir birkaç e, yorumlama okuma... Biçimi. biçiminden, e, biçimiyle hareket ettiler. İlki tahrir e, evet, idi. Matematik bilimlere ilişkin olarak. Matematik bilimlere ilişkin olarak. Geçen hafta ki programımızın çerçevesi buydu. Bir giriş yaptık. Evet. Bu hafta da Allah izin verirse tahkik Hı -hı. harekatını e, bir okuma biçimi olarak Selçukluların Hı -hı. Hı -hı. E, bunu konuşacağız. Toplamda da şuraya varacağız herhalde zannediyorum hocam. E, Selçuklular e, tarihe çıktılar. Kendilerine kadar gelen İslam mirasını aldılar. İnsanlığın mirasını aldılar. Süzdüler. Süzdüler. bir biçim verdiler. Ve ortaya bir şey koydular. Bir i̇ddiaların nispetinde. Hı. Bunu da bugün programda belki bölüp arada sizi tekrar oraya çekerim. Bir tarih sadece konuşmuş olmamak için. Hı hı. E, çünkü şeyi dün geçen hafta siz söyleyince bu tahrir Hare harekatı adını hı. Hı. E, sizin tanımlamanız değil kendilerinin yaptığı. Tabii tabii tanımlama olduğunu. Tahkik de öyle. Tahkik de öyle. öyle. Cumhuriyet, biz büyük badire atlattık ve 1920'de bir meclis açtık. 23'te Cumhuriyeti ilan ettik. Ee, burada böyle harekat e, yorumlama biçimi, denemeleri, girişimleri yapılabilir miye ya çekerim? Arada, izin verirseniz. Yapıldı zaten. Ee, onları ta konuşmuş. Ya, o, e, yenileşme hareketleri başladığında da benzer teşebbüsler var. E, ...batıdan çevrilecek metinlerle ilişkiler nasıl kurulacak? Cumhuriyet'in de kendine göre, kendi perspektifine göre, bakış açısına göre... ...belirli okuma biçimleri var. Zaten o okuma biçimleriyle pek çok şey inşa ediliyor. Hmm. Bilinç eşlik etmezse... ...bir şey yaparsınız ama onu sürdüremezsiniz. Cumhuriyet 100 yaşına yaklaştıysa, önümüzdeki yıl değil mi? 100 yaşını kutlayacağız. Evet. Ee, belirli bir bilinç eşlik ediyor yapılanlarda. O yapılanlar eleştirirsiniz. Eksikliklerini tespit edersiniz. Yanlış olduklarını da söyleyebiliriz. O ayrı bir konu ama... ...yapılan her şey bir bilinç eşlik ediyor. Hmm. Siyasi bilinç, entelektüel bilinç. Çünkü bunu sadece siyaset yapmıyor. Yani biz... ...Selçukları bir üst adı olarak kullanıyoruz ama bu Selçukları kullanırken sadece... ...siyasi iradeyi kastetmiyoruz. O dönemdeki entelektüel... ...alimleri, bilginleri, işte matematikleri, filozofları, kelamcıları da düşünerek bunu söylüyoruz. Hatta sanatkarları. Hmm. Yani o tabii bizim alanımız değil ama... Sultan Sencer'in, Melikşah'ın etrafındaki şairlerin sayısını bir söylesek birinci sınıf şairlerin insan ürker. Yani bir kültür bir tarafıyla çok gelişkin öbür tarafıyla aşağıda olmaz zaten. Yani hatırlarsan ilk konuşmalarda bir örnek vermiştik. Biz yemek yiyoruz. Hmm. Yediğimiz zaman vücudumuza buna İbn-i Sinan nizamı tabi'i doğal bir düzenle yayılıyor. Mesela sıf elimize gitse, elimiz gelişse Diğer elimiz zayıf kalsa orada bir hastalık olduğunu düşünürüz. Doktora gideriz. Kültürler de böyledir. Kültürlerde belirli bir alan çok çok çok ileride, diğeri çok çok geride olursa öyle bir kültür olmaz. Orada hastalık söz konusudur. Hmm. O matematik de bunlar yapılıyorsa, şiirde de bir şeyler yapılıyordur, sanatta da yapılıyordur. Yani ortalama biraz ileri olabilir ama çok aşırı şekilde, dedim ki felsefe belli bir mesafede olabilir, matematik belli bir mesafede olabilir ama, Şiir yerin dibinde, mimari gökyüzünde öyle bir şey yok. Dolayısıyla biz tabii kendi alanımızla alakalı, kendi bildiklerimiz üzerinden gidiyoruz. Ama Selçuklu döneminde şiir, Selçuklu döneminde sanat, Selçuklu döneminde siyaset, Selçuklu döneminde mimari. Pek çok disiplini bir araya koyduğumuz zaman belli bir ortalamayı alıyoruz. Şunu unutmayalım, ortalamaya bakacaksınız bir kültürde. Olumlu ve olumsuz anlamda değil mi? Tabii ama? tabii. Yani çünkü şeyi çağrıştırdılar zihnimde. Ya tarihimiz zihnimde. sütten çıkmış ak kaşık değil ya. Yani. Yok biraz dışarı yok. giderek atıyorum evet. Alman felsefesi, Alman siyaseti, Tabii. Alman teknolojisi. Ama o dönemde ulus devlet kurulduğu için artık Alman diyorsunuz. Klasik gelenekte genelde hanedan isimleriyle anılıyor. Yönetici hmm. elit. Selçuklar, Abbasiler, Osmanlılar, e Japonya'da da böyle, Rusya'da da böyle. Ulus devlet ortaya çıktıktan sonra millet kavramlarıyla anmaya başlıyorsunuz. Ne diyorsunuz? İşte Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Türkler, Araplar işte filan falan. O biraz tarihsel şeyler. Bunlar böyle çok mutlak kavramlar değil. İleride çok daha farklı şeyler söylenebilir. Belki toprak adıyla söylenecektir. Bilemezsin ki onu yani. Bunlar tarihsel hadiseler. O dönemde yönetici elitin ait olduğu kümenin adı ne? Selçuklular. Her şeye Selçuklu diyorsun. Onun altında indiğin zaman öyle alt gruplar var ki. inanılmaz. yani alt yöneticiler var. Çeşitli emirlikler, birimler. Yani Selçuklu her şeyi yüzde yüz belirliyor değil. Neticede ortalamaya bakmak zorundayız. Bir kültürü omurgasını tespit etmeden, ana caddesini tespit etmeden ara caddelerde, sokaklarda kaybolursunuz. Hı. Hmm. Anlıyor Yani istisnalar vardır. Bir kültürde öyle tipler vardır ki şiirde de bu böyledir böyle. İnanılmaz sürrealist diyebileceğin şairler var klasik dönemlerde. Adı inanılmaz yani. Öyle kelimelerle Efendim, hem içerik fikir olarak hem biçim olarak oynayan insanlar var. Onların hmm. özel adları bile var. Ee, düşüncede de çok istisnai tipler çıkabilir. Bilimde de çıkabilir. Ama ana caddeyi belirleyen, ana güzergahı tayin eden bir yapı var, bir ortalama var. Bu ortalamayı önce iyi tespit etmek lazım. Ortalamayı tespit ettikten sonra istisnaları, yani ana caddeyi belirledikten sonra alt caddeler ve ara sokaklar, yani kısaca bir dilin gramerini belirttikten sonra argosu anlam ifade eder. Argodan dil yazılmaz. O ayrı bir şey. Hmm. Anlamıyor musun? Kültürün de bir grameri var. O gramer merkezdedir. Ama bunun istisnaları yok demek değil. Ee, sadece kendi döneminde değil. Biz yazılırken de diyelim ki 200 yıl sonra, 300 yıl sonra orayı yazan bir insan kendi döneminden yazıyor. Bir 500 yıl sonra kendi döneminde yayından olan anlamlandırıyor. Bugün biz farklı yazıyoruz. İşte diyoruz ki işte Abbasiler kendi siyasi meşruiyetlerini sağlamlaştırmak için kendinden önceki İslam tarihini şöyle okudular, şöyle yorumlar. Gayet doğal bu. Bu din değil ki. Bu bir tür okuma biçimidir. Her iktidar ne demiştik hatırla. Her kültür kendi şimdisini merkeze alıp tarihi ona göre yazar. Tarihi bu şimdinin uzantısı haline getirir. Babası de yaptı, Selçuklu yaptı, Osmanlı da yaptı. yaptı, Osmanlı tarihleri de böyle yapıyor. Bugün Batı da yapıyor. Bugün de böyle yapıyor. Gayet doğal bu yani güçlü olan yorumunu dayatıyor her şeye. Orada objektiflik belli oranda elbette gözetiliyor ama belli oranda da gözetilmiyor yani. Peki şey bu ideolojik tarafgirlikten ya da ait olan kültürden o taraf lılığı dışarıda bırakarak, yani objektife en yakın bir model. Şey üzerinden söyleyeyim, bu dünya haritası modelleriyle ilgili tartışmalar söz konusu ya hocam. Hani nereden alacağız, Amerika kıtası niye sağda solda değil evet, falan. Evet, evet. E, bu Japon bir e, haritacı zannediyorum. Kara e, kıta büyüklüğünü baz alarak, onu merkeze alarak... En şimdi, şimdi bak yakın... e, güzel, Japon yapıyor bunu ama bunu Amerika teklif etmiyor. Evet. Zayıf kültür, kendi yer açmak için, hmm. kendi ölçütünü koyamıyor öbünü eleştiriyor. Öbünü eleştiriyor ama diyor ki senin de olmasın yeni bir ilke koyalım. Hmm. Ama Japon güçlü olsun bak ne yapıyor. Birinci İkinci Dünya ne yaptığını biliyoruz çünkü. Tabii. Şimdi zayıf kültürler belirli gerekçelerle güçlü kültürün kendini merkeze almasını zayıflatacak felsefi çıkarımlarda bulunabilirler. Onların objektif olduğu anlamına gelmiyor. Ha Bunu gerçekten entelektüel seviyede aşacak bir aşamada mıyız buna çalışan... İstisnai entelektüeller tarife olmuş olabilir. Ama biz biliyoruz ki bugün o bizim büyük entelektüeller dediğimiz insanlar, filozoflar için isimlerine girmeyeyim. Nasıl kendi ülkelerinin siyasetine angaje olmuşlar, kendi siyasetlerinin temsilcisi olarak ötedeberide bulunmuşlar bunu biliyoruz. Özellikle Suğuk Savaş dönemi bittikten sonra pek çok büyük entelektüelin e, kendi ülkelerindeki istihbarat teşkilatlarının elemanı olarak nasıl çalıştığını biliyoruz. Bu bu kadar basit değil yani. Bu sorunlu mu? Sorunlu mu değil mi? İşte bakan'a göre değişir. Yani Amerikalı, Amerikan kültürüne sahip, Amerikalı düşünüyor. Ya şöyle şimdi Amerikan çıkarlarını hizmet ediyor. Tabi, hani hatırla ne dedi MIT'de okuyan bir profesör? işte Türkiye'de okuyan bir iş neydi? Selçuk Bayraktar ya, için. Utançtı. Peki Amerikan ordusundaki ölüm makinelerini yapan mühendisleri yetiştirmek utançlı değil mi? Onun kültürü açısından ya Yani değil. bu böyledir şimdi. Onu hakaret etmenin bir anlamı yok. O kendi kültürü açısından bakacak ya gayet doğal bu ya. Hmm. Sen ne yapıyorsun diyorsunuz? E sen ne yapıyorsun? Yani şunu demek istiyorum. İblis'e kızarak iş yapılmaz. İblis vazifesini yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Biz kendimize bakmamak için, kendimizi <gülüyor> eleştirmemek için, kendimize çeki düzen vermemek için hep karşı tarafa. E i̇şini hak hak layıkıyla yapana eleştiri yöneltiyoruz. Bu doğru hmm. değil yani. O açıdan. Peki bu ikisinden bağımsız olarak soruyorum. Kanaatinizi merak ettiğim için hocam. Ee, evet Japon kültürü şey, zayıf kültür dediniz. Bunların dışında gerçekten e, tüm insanlığın e, bir bütün olarak görüp de objektife yakın bir yaklaşım şöyle, ortaya konulabilir mi? Yani insanlık bunu yapabilir mi? Şöyle şimdi e, gramere göre uygun konuşulabilir mi? Sorusuyla eşdeğer bu soru. Hmm. İdeal Türkçe gramere konuşabilir miyiz? Mümklenem. Yakınsak yapabiliriz. Şimdi diyelim ki insan hakları üzerine felsefi olarak düşünmeye devam edeceğiz. Etmek zorundayız. İd i̇nsanları bir arada tutmanın, birbirlerine davranışlarını belirlemenin, e, bir ahlak, ortak bir ahlak teorisi filan. Bunlar üzerine düşünmeye devam edelim. Bunları e, uygulamalara bakıp bunlardan vazgeçmeyelim. Ama e, bu idealizasyonlara kapılıp romantik de davranmanın bir anlamı yok. Ordular var. Her ülkenin ordusu var. Her ülke kendi sınırlarını bekliyor. Böyle bir ortamda sen savaşa karşıyım ben ol. Bireysel olarak olabilirsin ya. Yani be... Evde ol. <gülüyor> Hayır masada olabilirsin. Eleştirin bunu. Hmm. Yani şu anda dünyada, Çin'de, İsrail'de, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli değil şu bu değil. Bölgelerinde olan çatışmalara bir bak bakalım. Ya kaç insan donarak öldü? İnsan hakları şu bu filan savunanlar konuşuyor mu? Yok. Hiçbir zaman da konuşmaz. Ama bu şu demek değil. Bunlar oluyorsa biz insan hakları üzerine, insanlık üzerine, insan üzerine düşünmeyelim. Nasıl olsa böyle gelmiş böyle gider. Bu da doğru değil. Çünkü o gramer bilgisi bizi hep e, eleştirilerimize bir ölçüt olmaya, elden geldiğince elden geldiğince e, daha iyi olmaya mutlak anlamda değil ama daha iyi olmaya umarım. Bu şey biraz. ideal toplum e, para benim, mümkün değil. Çünkü vahiy alan birisi olması lazım artık. Ama ideal toplum için çalışalım. Tabii farklı bir yere çektim konuyu. E, tüm bunları yaparken dayanacağımız zemini tartışmıyoruz zaten. Kişisel kanaatim e, bugün derken bizi kastediyorsunuz değil mi? Yok yok. Tüm dünyada. Hmm. E, şimdi diyelim ki Almanya'da bir felsefi hareket baş gösteriyor. İşte bunu biz uzaktan baktığımız zaman son derece felsefi, pür felsefi zannediyoruz. Ama halbuki o Alman siyasetiyle, daha büyük ölçüde Avrupa siyasetiyle alakalı. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Ben diyelim ki konuşmalarımda işte bazen Batı, Avrupa falan dediğim bunu eleştiriyor bazı arkadaşlar. Ama Hegel okurken hiç rahatsız olmuyor. Hakaret ediyor insanlığa. İnsanlara hakaret ediyor bir kısım insanı. Adam yok sayıyor ona bir şey demiyorlar. Böyle bir psikolojik sorunumuz da var bizim. Ee, şimdi Avrupa'da ki Almanya'da Fransa'da felsefe geliştiren ilk bakışta pür felsefi gibi gördüğümüz pek çok şey aslında o düşünürün kendi mensubiyetleriyle ve aidiyetlere alakalı. Levinas komşu derken mutlak anlamda komşu kavramını kullanmıyor. Yahudi komşusunu kastediyor. Ee, Karşimit. E, yasa meselesini konuşurken kiliseyi de dikkate alıyor. Anladın mı? Aslında o Türkçe'ye çevirirken onları zaten Batı felsefesindeki metinler Türkçe kutsal metin gibi çevriliyor. Belirli bir e, doktriner yapı gibi. İnsanlar kendilerine her zaman bir inanç sistemi ararlar. Çeviriyorlar, oralara da tıraşlayarak. E, sanki böyle zaman mekan üstü herhangi konuşurken ama bunu söylüyor, kültürel bağımlılık yokmuş. ...o düşünürün hiçbir anlam değer dünyası yokmuş gibi e, yapıyoruz. Onlar çok yanlış şeyler. Dediğim gibi, ideal olarak bunları konuşalım edelim ama gerçeklikten korkmadan... ...işi romantize etmeden. Hmm. O zaman e, hmm. şeye benzer bu... Birinci dünya, şey, İkinci Dünya Savaşı'nda hmm. Fransız ordusunun düştüğü duruma benzer. Nedir o? Hmm? Savaş, barış filan savaşa karşıtlık barıştık falan. Üç barış saat içerisinde naziler seni yani ne der o zaman. Hmm. Anladın mı? Çünkü şöyle bir şey var. İyiliği idealize edebilmen için kötülüğün ortadan kalkmış olması lazım. Kötü orada dururken sen iyiliği idealize edemezsin. Sen iyi olabilirsin ama kötüler var. Kastettiğim o ya. Hazırlıksız yani. olursan da e, tabii. başına gelmeyen kalmaz. Kalmaz. Ee, yani iyiliği savunmak, kötüyü dikkatten kaçırmak anlamına gelmez. Dolayısıyla... Yani beyaz giyiniyorum. Hı. Gayet güzel beyaz giyin ama çamur var yani. Var. Çamursuz bir evrende değilsin, yolda yürümüyorsun. Ee, çamur vazifesini yapar. Çamurlar yani. Eyvallah. Şunu demez. Ya Yusuf genç beyaz giymiş, Ben onu çamurlandır. Karşı. Üstelik yani, üstelik çamura da karşı. Onu çamurlamayayım demez yani. Hmm. Ona dikkat etmekte fayda var. Eyvallah. şey az önceki parantezinize ilişkin son olarak onu sorayım. Şeye geçelim hocam konuya. Ee, o verdiğiniz örnek üzerinden söylüyorum. Batı e, kendi sistemi ve kültürüne aidiyet duyuyor ve oraya hizmet edecek. Ya da oranın lehini olacak sonuçlar. Yani insan derken kastettiği şey. Ya bir Fransız derken... düşünürü Fransa'yı gözden çıkartmaz ya. Merkezinden bir... çıkartmaz belki. Ya bak daha ağırını söylüyorum. Merkezden çıkart gözden çıkartmaz. Hmm. Bir Alman, Almanya'yı gözden çıkartmaz. Biz çıkartıyoruz işte. A, arzi sorumlusu, ıı, ya bu, bu bunu, bunu konuşacaksın işte. Burada bir problem var. Bizde bilakis tam tersinden şöyle hocam. Bir felsefeci üst düzey ise e, milli kimlik, aidiyet, kültür, içinde yaşadığı toplum falan bunların hepsinin üzerinde e, bir yere taşınmalı. Yoksa, Teorik olarak düşünebilir. E, Teorik olarak düşünebilir. Pratikte de. Pratikte de böyle yapıyor adam. Hmm. Bu, bu problemli yani. Yani geçenlerde bir konu hangi artık program çoğaldı? Hatırlamıyorum. Ee, İstanbul'daki vatandaşını Berlin'deki vatandaş gibi olmasını isteyen bir akademisten kendisinin Berlin'deki akademisyen gibi olmasını düşünmüyor yani. Böyle bir problemimiz de var hatırlarsan. Yani bunlar üzerine e, şey yapmadan bir çatışma alanları oluşturmadan konuşmak lazım. Onu Mümkün yani. mü peki? Tıpkı Mümkün. Çamur örneğindeki gibi? Yani zor ama. E, e, akil bali olacağız değil mi? Yavaş yavaş. <gülüyor> evet. E, hocam şimdi e, girerken söyledik zaten. E, Selçuklular bir tahrir hareketi evet. başlatmışlardı. İkincisi tahkiktir. Tahkik. Tahrire ilişkin ikiniz. E, şimdi tabii hocam. tahrir hareketi matematik bilimleri alakalı olduğu için e, aldığımız bazı geri dönüşlerde matematik biliyorsun ismi bile insanları ürkütüyor. Bunlar evet. doğru şeyler değil. E, ve bunu biz genelleştiriyoruz. Şimdi Descartes'in yöntem üzerine konuşmasını Türkçe'ye çevirdik ama o kitabın giriş olduğu optiyi astronomiyi çevirmedik. Aristoteles'in felsefe kitaplarını çevirdik ama Aristoteles'in bilim kitaplarını çevirmedik. Dolayısıyla felsefe bir süre sonra... Felsefe bir şeyin yorumudur ya. Bu bir, bir, bir sistemdir yani. Dolayısıyla o yorumladığımız şey ortada yok. Yorum var. Onunla da kavgasını yapıyoruz. Ezberlersin onu. Neyin yorumu o? Ee, dikkat et Türkiye'deki felsefe çevirilerinde filozofların... E, ...informatif malumata ilişkin metinleri ortada yoktur genellikle. i̇bn Sina'nın el şifasının da e, metafiziği var. Gerçi Muhittin Macitocu onların hepsini çevirmeyi e, taahhüt etmişti, başlamıştı. E, Farabi'nin matematik kitaplarını ya da diyelim Tusi'nin... ...sadece felsefe metinlerini çevirmek yetmez. Tusi'nin matematik kitapları var, optik kitapları var, asumik kitapları var. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bir bütün, hele o dönemde felsefe tüm belli bir manzumenin adı. Şimdi matematik böyle ürkütücü geliyor. Bilmeden peki o dönemdeki matematiği bilmeden o dönemdeki felsefi tartışmaları nasıl bileceğiz? Nasıl yorumlayacağız? İşte o zaman alıp ezberliyorsun ve onun kavgasını yapıyorsun. Şucu bucu olmaya başlıyoruz. Onların niçin üretildiği, niyi çözmeye çalıştı? her düşünce ne kadar soyut olursa olsun o kültürün bir uzantısıdır. Bir şey çözmeye çalışıyor. Ne oluyor ondan sonra? Gazalici oluyorsun, İbn Arabici oluyorsun, i̇bnül oluyorsun, şuci oluyorsun. Bu cüzü kavga etmeye başlıyorsun. Herkes kendi dükkanını açıyor, pazarlama yapmaya başlıyor. Ne bugüne yarıyor? Ne de o klasik gelenekteki zaman, mekandaki, neredeyse hangi coğrafyadaysa ki çözüme ilişkin üretilmiş o yapı tam anlamıyla anlaşılıyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. şey bilerek yapılmış değildir bu? Yöntem eksikliği. Her şeyi bilerek kasti söylemek doğru değil. Yöntem eksikliği. Düşünce nasıl düşünülür? tarih nasıl düşünülür? Yöntem nedir? Bunlar üzerine kafa yormak lazım belki de. E o açıdan siz hangi dönemi konuşuyorsanız konuşun. O dönemdeki aritmetiği, sayı anlayışını, o dönemdeki geometriği, o dönemdeki optiği, ışıkla ilgili kanaat, tıp yani bugün için artık belki değerini kaybetmiş bilgileri, ama o dönemdeki yorumlara zemin eden, fıkıhta bile bu böyledir yani. Belirli bilimsel teoriler, biliniyor da adamlar oradan hareket ederek yorum yapıyorlar. O zemini bilmezseniz, onlar üzerine yapılmış yorumları çevirirseniz, iş boşluğa düşüyor. O anlamda matematik, matematik bilimler, mekanik kavram, çünkü bunlar belli kavramlara dayanıyor. Sayı kavramı nedir, şekil nedir, e, matematik model nedir, matematik nesne nedir, matematik yargı nedir, e, ışık nedir, ışığın yayılım... Tüm bunlar birleşip bir araya gelip o bütünün parçaları bir araya gelip bütün oluşturuyorlar. O açıdan hepsinden e, şu değil, hepsini uzmanca bilemeyebilirsiniz ama e, en azından e, bir... ...dönemde o cari olan bilginin içeriğine ilişkin bir kanaatinizin hasıl olması lazım. Bugün Sabah Kuşçu'nun El Fethi'si okumalarında da benzer bir durumla karşılaştık. Yani siz klasik dönemdeki e, astronomi teorilerini, matematik modellemeleri... ...oradaki temel kavramları, e, rasat nedir, hesap nedir bilmezseniz... ...işte böyle yukarıdan e, hamur üzerine büyük ahkamlar, büyük cümleler kurarsınız. Yani cehaletin sınırı yok. Bir de art farkında bir de şöyle bir şey var. Kasıtlı bir art niyet var. Bir de farkında olmadan işte bilinç altında bir kim var. Bak samimi bir şey söyleyeyim. Ağır bir şey söyleyeyim. Türkiye'de eee milliyetçi olup da bastırılmış bir Türk düşmanlığı var. İslamcı olup da bastırılmış bir İslam medeniyeti düşmanlığı var insanlarda. Şimdi örnek veriyorum. Şöyle bir paylaşım yapılmış. Bunu yapan da akademisyen. İstanbul'a satanesi yıkılmış. Çünkü Şer İslam demiş ki, meleklerin bacaklarını şey yapmak, nedir? Tarasüt etmek caiz değildir. Bunu ancak bir İslam söyleyebilir biliyor musun? Çünkü İslam'da meleklerin şekli yok ki, meleklerin kadın olarak tahayyülü yok ki. Bunu o kişiye söylesen bilir bunu. Ama öyle bastırılmış bir nefret var ki geçmişe karşı. Ve bunu, bunda ya bu, bu tespitim yok mu? 56 yaşındayım. 40 yıldır bu işlerle uğraştığımı düşün. Gördüm ben yani. Mikrofon açıkken farklı, kapalıyken farklı konuşma var. Ama bu cahillikten kaynaklanmıyor sadece. O bastırılmış bir nefretten de kaynaklanıyor. Bir Müslüman şunu bilir ya. Bizim geleneğimizde meleklerin kadın olduğuna dair bir tasavvur yok. Şehiristan bunu bilir ya. Anlatabiliyor muyum? Yani batıya ilişkin herhangi bir olgu olay anlamak için tarihsel nedenlere, ekonomik nedenlere, askeri nedenlere, psikolojik nedenlere bakıyoruz nedenleme yapıyoruz ama kendi tarihimize ilişkin herhangi bir olgu olay anlamak için hiçbir nedenleme yapmadan yargıda bulunuyoruz nefretlerimize göre bastırılmış duygularımıza göre bir bak bakalım orada politik nedenler nelerdir o dönemdeki bilimsel anlayış tırnak içinde nedir dini anlayış değerler ahlak nedir değil mi bu bastırılmış ee, nefret çok ciddi bir psikolojik araştırmayı hak ediyor bence. Biraz ağır bir cümle kullandım belki hmm. ama bu böyle. Böyle düşünüyorum. O, açıdan, o dönemde üretilmiş tüm bilim şeylerine eğer yorum yapacaksak, oraları analiz edeceksek çözümleyeceksek bakmamız lazım. Yani açıp bir ziç nedir? Hangi bölümlerden oluşur? Ziçte ne yapılıyor? Bununla alakalı bir tasavvun olacak. O dönemdeki aritmetik nedir? O dönemdeki optiğin temel konuları nelerdir? Hmm. E, o bir tasavvun olacak. Mantık nedir? Mantık kitabının içinde neler vardır? Bir felsefe metni nasıl yazılır? Bunlar hakkında bir tasavun olmadan bu tasavvurları bir araya getirip ortalama bir resim elde etme imkanı elde edemezsin o zaman. Ve çok böyle çağrışım yoluyla, en ilkel düşünme biçimi olan çağrışım yoluyla konuşursun. Kendi kültürünün hakkında başka kültürler hakkında da hemen yargılarsın. Hemen pozisyonlar alırsın. Bunlar doğru değil. O açıdan bilmemiz gerekiyor. Ne kadar sıkıcı olursa olsun, ne kadar yorucu olursa olsun, en azından ya diyelim ki İslam Medya'nda yazılmış bir matematik kitabını baştan sona şöyle içindekilere bakarak sadece hangi konularla ilgileniyor bunlar? O dönemdeki sayı anlayışı nedir? İşlem anlayışı nedir? Bir bakmadan, görmeden nasıl konuşuyoruz? Ben anlamıyorum. Yani nesnemizi tanımadan, yani bir biyolog laboratuvara girmeden, bir astronom rasat yapmadan, bir fizikçi, ee, hem laboratuvarda hem fizik dünyada nesnesine ilişkin doğrudan bir temas kurmadan yorum yapabilir mi? Böyle bir bilim olabilir mi? Kimyacı adam ama hiç kimyasal şey yapmamış. Olur mu böyle bir şey? Tarihi nesneleri var. Hmm. Hangi alanda olursa olsun o nesnelerle bir şekilde tanışıklık geliştirmeniz lazım. Hatta hatta siz klasik kültürle uğraşıyorsanız bunu sadece matbu kültürden kitaplardan da olmaz. Yayınlanmış kitaplardan yazma nedir? Yazma nasıl yazılır? Klasik dönemde bilgi nasıl üretilir, bilgi nasıl kaydedilir, varak nedir, tabi cilt nedir, onları görmek oraya ilişkin tasavvurlarınızı zenginleştirir. Meseleleri daha iyi idrak etmenizi sağlar. Derinlik kadar düşüncenize. Hiçbir nesne, bir medresiye gidip göreceksiniz. Ben şimdi bir yazı yazıyorum. Diyarbakır'a gittim sıfır mecmuayı, bende pdf'si var ama mecmuayı bir görmem lazım. Mecmuayı gördüm, inceledim, geldim. Niye? E çünkü onun üzerine bir yazacaksan, yazacaksan o tasavvurunu yanlış yapmamak için en azından elde etmen gerekiyor. Eyvallah. Ya mesele öyle basit bir mesele değil. Üzerine konuşuyoruz dedik ya hatırla ilk evet, şey. İlk program. Hakkında konuşmuyoruz çünkü hakikatini bilmiyoruz. Üzerine konuşuyoruz. Çağrışım yoluyla düşünüyoruz. Yazı yazıyoruz. Ünvan alıyoruz belki. Maaşımız artıyor ama o şeyi çarpıtıyoruz. tahrip ediyoruz. Onun için... Matematik mi efendim, mantık mış, fizik Hepsini uzmanca bilemeyiz. Ama e, klasik yerinde Osmanlı medresesi üzerine konuşuyorsun. Ya bir otur bakalım. Şu medresede okunan kitaplar, nahiv kitaplarına bir bak. Bunu yap, yapan bir olarak söylüyorum. Ben naif uzmanı değilim ama de ne var ne? Hangi kitaplar okutuluyor? İçinde neler var? Mantıkta hangi kitaplar okutuluyor? İçinde neler var? Kelamdan kitaplar okutuluyor. İçinde neler var? Felsefeden kitaplar okuyor. İçinde neler var? Aritmetikte, matematikte, geometride, astronomide... Bununla ilgili tasavvuru elde ettiğin zaman rahat konuşamıyorsunuz o zaman işte. Çünkü oradaki içeriği görüyorsun. Ha sonra bunların her birini analiz etmek ayrı uzmanlık istiyor tabii mantık. Teknik anlamda mantık bilmeden bu metinler sana konuşmaz. Aritmetik bilmeden konuşmaz. En azından bazı ayrımları daha dikkatli yapmak zorunda hissediyorsun. İşini ciddiye kendi. alıyorsan övmek ya da sövmek için e, sanat işte, malzemi sağlar. Dönüyor. Tabii ama o işte... Bastırılmış nefret, hmm. e, mikrofon açıkken başka konuşmak, kapalıyken başka konuşmak, psikolojisi konuşsi, muhasebe muhafizler camide çok yaygın. Özellikle entelektüellerde, akademisyenlerde. Başka kültürlere gördük, gösterdikleri merhametin onda birini kendi kültürlerine göstermiyorlar. Kendi tarihlerine göstermiyorlar. Yani kendi tarihsel tecrübe, benim anladığım budur. yani Kendi tarihsel tecrübemizi, e, yorumlarken gösterdiğimiz dikkati, Şöyle bir tartalım, bir ölçelim bakalım. Burada övgü sövgü değil. Hiç kimsenin, hiçbir milletin, hiçbir kültürün tarihi akkaşık değil. Sütten çıkmış akkaşık. Bir sürü sorun var. İyisi var, kötüsü var. Ama onu anlamaya çalışmak için nesnenle ciddi bir şekilde muhatap olacaksın. Öyle ezbere konuşmak, isimlerini bilerek konuşmak olmuyor. Ali Kuşçu büyük adamdı. Ne Ali Kuşçu? Ne yaptı? Ne yaptı Ali Kuşçu? Harizmi büyük adamdı. E ne yaptı Harizmi? Ne yazdı? Nifton büyük adamdı. Ne yaptı Nifton? Daha prinsipa içebilmedik Türkçe'ye. Burada duralım hocam. İlk bölümümüz bitti. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra... Konuya girmeden mi bölümü bitirdik? Konuya girmedik. Tahkik meselesine gireriz. Evet. Buralar tabi peyderpey konuşacağımız meseleler. meseleler. Reklamdan sonra buradayız. Devam edeceğiz. Yok, kesinlikle öyle. Allah e, selamet versin. E, efendim merhabalar yeniden soruların peşinde biz devam ediyoruz ikinci bölümde. Ara vermeden biz devam ettik zaten. Evet. Şimdi uzunca bir ara vermiştik aslında. E, ilk bölümde konuya giremedik çünkü. Selçukluların... Konuya girdik de hep bu metodik e, girişleri yapmak lazım. Yoksa doğrudan informasyon üzerine girdiğim zaman e, tezgah ortada yok. iplikler olur hep. Şimdi bu tam, o zaman hocam gene girmeden müsaadenizle kaldığımız yere bir ek olsun diye aslında ilk bölümde de ilk bu konuya girdiğimizde Selçukların bilim yorumlamaları felsefe bilim geleneğindeki o okuma biçimlerini kurma çabaları vesaire orada şeyi de sormak istiyordum. Oradan bugüne taşan bir biçimde gene siz söylemiştiniz onu ve bilinen de bir şey ya bizim Türk-Müslüman şeyin yapının kanonik metinlerinin neredeyse tamamı evet. bu devirde inşa ediliyor. Tabii o talim hareketi dediğimiz tam bu işte. Orada konuşacağız Tabii ama orada ben oraya ilişkin kısmını... Kesinlikle e... çok güzel bir e... şeye değindin. Sormayacağım şeyi soracağım siz ama söyleyin gene. Yani Muhammediyeler, Ahmediyeler e... vesaire Oradaki şeyle de e... sormuş olacağım. O kanonik metinler, inşa eden kanonik metinler bugüne geldiğimiz zaman önemli bir kısmı için bu e... İslam'ın ana çerçevesinin dışında şirk ifade eden tırnak içerisinde söylüyorum. Mesela? Ee, bu bu şeyler de hocam işte yani cenknameler Ama e, onlar o dönemde vesaire. değil. O dönemde değil onlar. Onlar Osmanlı, oldukça, Osmanlılar. Osmanlılar döneminde. Osmanlılar öncesi Hadi, değil cihang, mi hocam? Osmanlı öncesi de değil. Şimdi kanonik metinler aslında çok güzel bir konu da olabilir. İslam medeniyetinin kanonik metinleri nelerdir? Evet. Bak güzel bir konu olabilir bu. Bir bölüm adı hocam. Bu, tabii tabii bir bölüm hatta birkaç bölüm olabilir. Çünkü İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde farklı kanonik metinler de söz konusu. Bu kanonik metinler mesela matematikte kanonik metinler hangileridir? Astronomide nedir? Fıkıhta nedir? Kelamda nedir? Mantıkta nedir? Ama şiir e, e, nedir? İşaret ettiği nokta önemli. Gerçekten de kanonik metinler Selçuklu ve sonrası üretilen metinlerdir. Bunda kendine göre bir özelliği var. Ondan bahsedeceğiz. E, talim hareketini anlatırken. Ve bu sadece metinler bazı değil. Pek çok konuda... E, Kanonikleşme var. bu Kanonikleşmenin şeyin nedeni de geçen hafta anlattığımız eğitim kurumlarının kurulması. Bunu doğal olarak üretiyor zaten. Ortak bir akıl, ortak bir dil üretiyorsunuz. Ortak akıl, ortak dil, ortak vicdan neyse bunların ifadesi olan her şey bir süre sonra kamusallaşıyor ve o kanonik bir hale dönüşüyor. İlla bunların yazılı olması da gerekmiyor. İslam anlayışı, elbette buna eklemeler, hafif tertip. Dönüşümler, değişimler oluyor ama özellikle Turan, İran ve Anadolu, Balkan hattındaki yapı o dediğin kanonik e, e, metinlerin ve davranışların fikirlerin oluştuğu bir dönem. E, Bu şeyi hocam not aldım bunu konuşuruz. Benim tabi Anadolu Selçuklu ve Osmanlı ilk döneminde kurulan sen, metinleri dahil onlar, ederek Saltuknameler vesaire. Onlar halk kanoniklerini kastediyorsun hı. sen. E, ama kaynağı da belli. Nereden üretildiği? Yani çok da şey değil, net değil onlar ama böyle kültürü piramidal kabul etmiştik hatırlarsanız. Evet. Sen daha çok piramidin zeminindeki o büyük kitlenin kullandığı kanonik metinlerden bahsediyorsun, değil evet, mi? Evet ve yani şey aslında kendi yorum mu yapayım o zaman? Yorum yapmadan sorumu soracaktım. Hı. Yorumum şu hocam, atıyorum saltuk namelerle işte Balkan yarımadasına uzanmışsın. Bir şey söylemişsin, hı hı hı. karşılık bulmuş. Hı hı. Bugün bir mekanizma o kanonik, halk kanoniklerine e, hücum ediyor. E, huraf edeyerek. Huraf edeyerek. Hı hı. bir Sanki böyle bir şey var. Buna katılır mısınız? Ya, ee, onlarla alakalı benim birkaç yazı yazdım. Evet, Aslında. Şimdi şöyle. E, burada yine aynı benzetmeye geri döneceğim. E, dil, konuşula konuşula kendi argosunu üretir zaten. Leşçiliğini üretir, ağzını üretir. Kültür de böyledir. Kültürün hakikati yukarıda insan bu hakikate temas edebilecek insanların alanındadır. Hmm. Yani matematik ya şu anda dünyada mevcut matematiği... ...hani matematiğin her birini tek bir kişi bilemez de. Çünkü çok alt dalları var. Ama Cebir diyelim. Ya soyut Cebir ya da diyelim. Kaç kişi biliyor? Şimdi aşağı doğru bir Cebir var değil mi? Lise, ortaokulda da Cebir okutuluyor. Lisede de okutuluyor. Ama yukarı doğru çıktığında Cebir gelecekse artıyor halkalar teorisi soyut bir bilmem ne sayıları falan filan. Her dönemde bu böyle. Yani bir disipline ait üst bilgiyi herkes bilmez zaten bir dönemde. Bilemez. De. Bilemez de zaten gerek de yok. IQ'lar farklı. Efendim imkanlar farklı bir sürü. Yani hem donanımlarımız farklı hem de şartlarımız, imkanlarımız farklı. Ama o bir şey şöyle. Hakikatin mümaresesi hürafesin üretir. Her hakikatin hürafesi vardır. Bugün hürafa yok mu? Amerika'sında, şimdi, Fransa'da var. Menfi Ama, mi, müspet mi ya da bağımsız mı hürafeden he, yüklediğiniz şey nedir? Değer Şimdi onun kavrama. E, hakikatin numaresesinden hürafa ortaya çıkar zaten. Aşağı doğru süzüldüğünde herkes onu kendi idrakine tercüme eder. Bu, bu kadar masum olmayabilir. Bunu bazı toplumsal gruplar kendi iktidar alanları için suistimal edecek şekilde de Yorumlayabilirler. Bunlar da mümkün. Kültür çok dinamiktir yani. Çok çeşitli adacıklar var. Kültür öyle çok homojen, e, yeknesak, mütecanist bir şey olmayabilir. E, diyelim ki siz, bir de bu tabii coğrafyayla da alakalı. Sizin bulunduğunuz Anadolu-Balkanlar coğrafyasında e, peygamber idrakiniz o coğrafyalardaki peygamber idrakinden etkilenir. Ya da ona eşdeğer bir peygamber idraki geliştirirsiniz. Bunu örnek vermiştim ben. Kaz Dağı'na siz sarı kız yatırı koymak zorundasınız. Orayı Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için. Anlatabiliyor mı Keşiş dağı çünkü. Tabii. Ne keşiş dağı? Yunan mitolojisinin, hmm. e, Panteon'un, da şey. Zeus orada canım. Hmm. Yani orayı siz kendi kutsalınıza dönüştürmeniz gerekiyor. Hmm. Ebu İben Ensari orada sizin e, üretmeniz lazım. Anlatabiliyor mı Eyvallah. Yani bu pek çok örnek verilebilir bu. Bunların bazı klasik Türk miturisine kadar giden uzantıları var. Kız kelimesindeki gibi, sarı kelimesindeki gibi. Bazıları da İslam kültürüyle alakalı. Yani kültürleşme e, hakikati aşağıya doğru indirirken o hakikatinden taviz vererek yapar bunu. Bu gayet doğaldır ya. Bugün de bu böyle. Bugün ne kadar hurafemiz var? Modern hurafeler nelerdir? Oho. Yani biz hep başkasına bakarak... Her gün yenisi ekleniyor. Ee, yani, Takip etmek mümkün yani, değil. Yani kültürü bir bütün olarak ve basamaklı, ontolojik tabakalı olarak okuduğumuz zaman bunların hiçbir sorun değil. Yani. Peki bu şey e, kurumlaşma, okullaşma olduğu için kanonik metinler o dönem üretildi diyorsunuz. Tabii kesinlikle. Her devir ya da dönem kendi kanonik metinlerini bu bağlamda üretir mi? Şimdi tabii üretir. Hem medeniyetin büyük küme olarak kanonik metinleri olabilir. E, kurucu metinler... Hem bu kurucu metinlerini yaygınlaştıran e, metinler olabilir, metin tipleri var. Bunlara ilgili de ben bir yazı yazdım. Her medeniyette bunlar söz konusu. E, diyelim ki e, çağdaş felsefî ya modern felsefe kurucu metni yöntem üzerine konuşmadır, işte saf aklın kritiğidir falan gibi. E, coğrafyalara göre değişiklik gösterir bu. Endülis kültüründeki kurucu metinler önemli kanonik metinlerle Mısır'daki aynı olmayabilir çeşitli disiplinlerde. Ortak metinler de olabilir. Ama bununla alakalı birkaç güzel çalışma var, makale var. ilginçtir Anadolu, İran ve Turan coğrafyası ortak bir eğitim sistemine sahip. Yani Safevi döneminde bile bununla ilgili bir yabancı çalışma yaptı. Ders programının neredeyse Şii inancına ilişkin metinleri çıkart, diğerleri hep aynı. Bunlar hep Selçuk döneminde oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o o eğitim şeyinden e, süzgeçinden geçen zihinler ortak bir düşünme biçimi elde ediyorlar. Bu uzun vadede sıkıntı da yaratabilir çünkü e, tartışmaları bitirir. Tabii tabii tek tipleştirir. O da var. Yani eğitim bir bakımda bir bakıma belli bir yekne bütünlüğü sağlarken bir taraftan da tek biçimleşmeye götürür insanı farkında olmadan. O da var. O farklı düşünceleri muhalif olabilecek düşünceleri ayıklıyor çünkü onlar eğitime girmiyor. Hmm. Şimdi kültürün tamamlayıcılık ilkesi diye bir şey var. Hiçbir kültür bundan ayrı değil bu insan idrakinin de bir fonksiyonu. Diyelim ki siz medreselerde tasavvuf okutmuyorsunuz. Böyle bir kabul var. İbn Arabi medresede okutulmuş. Medreselerde zerre kadar okutulmamıştır hiç başından beri. Tasavvuf okutulmaz. Nazari olmayan hiçbir şey medresede okutulmaz. Onun üzerine konuşuruz ileride. Medreselerde okutulmuyor ama bu tasavvufun ihmal edildiğini kültürde göstermiyor. O tek yer üretiyor. Anlamıyor musun? Medreselerde şiir Okutulmaz. Ama o şiir başka meclislerde, e, ha, nedir onun adı, konaklarda, şurada, burada, sarayda falan ortaya çıkar. Kültürünün tamamlayıcı ilkesini dikkate alarak, farklı bilgi alanlarının hangi mekanlarda üretildiğini, kimler tarafından üretildiğini, nasıl üretildiğini iyi gözlemek lazım. Anlamıyor musun? Teknoloji meclisinde üretilmez. Ararsan hayal kırıklığı olursun. O dönemde teknoloji, Teknoloji de denmez ona ama zana, tekne. E, kimin ihtiyacı var? Devletin ihtiyacı var. Devlet kurumunun, e, sarayın ya da belirli devlete ait kurumlarda bu, bu Değişirse sistem, o ona göre de siz... Yani yeni buradan bir hareketle gidin. medreseyi tahlil eden birisi teknoloji yok diye eleştirmesin. Oho neler söylüyorlar. E, ama hayatında medresenin <gülüyor> nedir bilmiyor ki. Bakmamış ki hiç. Evet. evet. Şimdi bu tahkik meselesine dönelim. Şimdi tahkik kelimesini Türkçe'ye nasıl tercüme edebiliriz? Kritik, eleştiri diye tercüme edebiliriz. Eleştiri. Evet kritik. Şimdi bu çok önemli. Şimdi, tabii bu teknik taraflarına girmeyeceğim. Sen de zaten iz izin vermiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, tahkik meselesi, tahkik neydi? Önce onu söyleyelim. Akdeniz dünyasında üretilmiş, Arapçaya tercüme edilmiş, İslam dünyasında bu döneme kadar yazılmış, tüm mantıkla yazılmış, e, dille yazılmış, kelam ve felsefe gibi... Üst üretimin gözden geçirilmesi, o masada yeniden düzenlenmesi anlamındaydı bu ve bu bir kritiktir. Buna dair bir ihtiyaç duyuyorlar. Tabii bunun nedenleri var, teknik alan, içerikle alakalı nedenleri var. Çünkü süreç içerisinde çok yeni değişimler oluyor. İşte ne dedik İbn-i Sina, Cülük, Farah Farabi, şu bu gelmiş geçmiş. Bunu geri gelmişken şunu söyleyeyim. Ee, işte Gazali üzerine belki daha ileride konuşacağız ama Gazali'den sonra İbn-i şu Aslında en önemli... i̇bn Sina'cı düşünürler Gazali'den sonradır. Gazali ölümü 1131. 1111 şey affedersin. 1111 ee, i̇bn Sina'nın öğrencisinin öğrencisi... ...Lefkeli Gazali'den sonra ölüyor. Ve sonra onun öğrencileri, Merveziler, İlakiler... Anlatabiliyor muyum? Şimdi yine isim saymayacağım sana pek çok isim ta Tusiler, Emiriler, Tusiler'e kadar ki bunların ölümü de 13. yüzyılın 1270'ler, 74'ler, 75'ler, 76'lar bu dönemde bir sürü İbn Sinacı filozof var. Özellikle Sultan Sencer'in etrafında çok ciddi bir İbn Sinacı diyebileceğimiz tam kelimenin hakiki anlamıyla İbn Sinacı diyebileceğimiz bir filozof grubu var. Bunlar e, metinler üretiyorlar işte diyelim ki e, nedir Levkeryden tut. Ömer Savi'ye, İlaki'ye ondan sonra İtkani bir sürü adam Beyhaki. Gazali ateşi harlıyor o zaman. Gazali'nin tüm faaliyetleri İslam dünyası entelektüel hareketleri tahrik ediyor. Hmm. Ve çeşitlendiriyor. Bunlar üzerine konuşuruz. Ee, esas i̇bn Sinacı felsefeyi e, İslam kültürünün tüm kılcar damarlarına girmesine vesile olan e, Gazali'nin ve akabinde de tabii Razen'in çalışmaları. Ama saf i̇bn Sinacıların ortadan kalkması nedir Moğol işgalidir. Tüm İbn-i Sinacı filozoflar büyük oranda katlediliyor diğerlerinin yanında. Birkaç tanesi Anadolu'ya geçebiliyor. Eberi gibi. Esir'den eberi gibi. Yani oradaki yıkımı çok iyi analiz etmek lazım. Onu demek istiyorum. Yani ben sana izin versen aslında Gazali'nin ölüm tanrıdan itibaren... İslam tarihindeki i̇bn Sinacı Sina'cı, %100 i̇bn Sina'cı, %75 İbn-i Sina'cı, %50 i̇bn Sina'cı. Zaten i̇bn Sina'ya bulaşmayan hiçbir görüş ve fikir yoktur. Hmm. Ve İbn-i Sina'cının eleştirilen doğan işrakilik gibi, irfan gibi, kelam gibi tüm gelenekleri şöyle saysam program bir 5 saat sürebilir. Şimdi hocam kı kı kısmen değiniriz bunu söylediniz ama şu anda tam otursun diye soracağım. %100 i̇bn Sina'cı dediğimiz zaman tam kastettiğimiz bir ayrım İbni, yeri Söyle. İşte şöyle İbn Sina'nın metodolojisine göre gerçekliğe bakan, tanrıya, evrene. İşte onu, onu nasıl ifade edelim onu? Bir tane bir örnek verseniz. Ne anlamda ben? Ee, Diyelim e, ki e, nesnenin yapısı. Mahset e. ve suret teorisi, şey, teorisi mesela. İşte bilgi anlayışı, vücutu zihni teorisi. Zaten ne demiştik? Herhangi bir sistemin değer sisteminden farkının en temel bileşeni ontolojisi ile epistemolojisidir. Evet. Bu ontolojiyi ve epistemolojiyi, bu varlık anlayışını ve bu bilgi anlayışını devam ettiren düşünülere i̇bn Sinacı diyebiliriz. Evet. Bu ta Tuğsi'ye kadar, Eberi'ye kadar giden saf i̇bn Sinacılar. Hmm. tusi tam saf İbn-i sayılmaz ama o anlamda kastediyorum. Yani herhangi gerçekliğe ilişkin, ister tanrısal ilahi gerçeklik, ister fiziksel gerçeklik, ister zihinsel gerçeklik... ...hangi gerçeklik alanı olursa olsun, ona ilişkin bir yöntemi takip eden... Ortak takip eden insanlara biz şucu bucu diyebiliriz. Buradaki şucu bucu illa şey değil. Yani ideolojik, politik değil. anlamında değil. Hayır. O yöntemi takip edenler e, o <gülüyor> anlamda %100 i̇bn Sina'cı olan. Diyelim ki şey behmenyar i̇bn Sina'nın öğrencisidir. i̇bn Sina'nın öğrencisi lefkenidir Lefke'nin öğrencisi Savi'dir, İlaki'dir. Onların öncesi Şerefettir, Mesudi'dir, beyhakidir. Efendim Mervezi'lerdir. İşte, ve Muhammed Mervezi, diğer Mervezi. Bazen çünkü Aynı şeyden olup karışabilirler. Bir sürü e, isim. Ve bunlar da il, ilginç e, hoca öğrenci, hoca öğrenciler takip ediliyor. Kayıtlı çünkü. Tabii kayıtlı çünkü bunlar. Ve bunların çok ciddi eserleri var. Mantık alanında, metafizik alanında, doğa felsefesi dediğimiz tabiat alanında, diğer başka alanlarda spesifik eserleri de var. Bir çoğu Arapça, Farsça olan da var. Ve bunların büyük bir kısmı da e, Sultan Sencer'e sunulmuş eserlerdir. Hatta bazıları Senceri ismini taşır. Şimdi e, bu eserler yanında bu tahkik meselesi, dediğim gibi tahkikin nedenleri var. Geçen hafta tahkikin özellikleri üzerine düşündük ama kişisel kanaatim tahkikin önemli özelliği bizim gelenekte ve e, belki Akdeniz dünyası ölçeğinde daha sonra e, etkisi olan önemli özelliği bilgiyi tarihselleştirmiştir. Bu ne demek? Şu demek, biz herhangi bir yöntemle bilgiyi ürettiğimizde onu bir mutlaklaştırıyorlardı. Yani i̇bn Sina'cılar diyelim ya da Kelamcı. herhangi bir yöntemin tek yöntem olduğunu ve hakikati ancak o yöntemle elde edebileceğimizi, diğer yöntemlerin hakikatten uzak durduğunu bize söylüyordu. Gazali'nin belki de yaptığı önemli hareket her yöntemin hakikatle ilişkin bir hakkı olduğunu hakikate ilişkin hakkı olduğunu bize söyledi. Yani kelamın da hakikatle ilgili bir iddiası var. E, felsefenin de var, matematikçilerin de var. Ondan sonra e, hatta dehriylerin, yani herhangi bir dine mensubiyeti olanların da var. Hatta sufilerin de var. Dolayısıyla hakikat hiçbir yöntemin tek değil. İlk döneminde tabii değil mi? Gazali. Gazali mi? Hatta gazalim, sufilerin dediğinizde söylüyor. Hayır. E, kendisi bir yöntem tercih edecek tabii. Bu gayet doğal. Benim yöntemleri hakikate ilişkin e, bilgi veriyor, kabul etmem, herhangi bir yöntemi tercih etmemi engellemiyor. Veriyor ama ben bunu tercih ediyorum diyorsun. Bu gayet doğal. Gazali matematiğin değerini, fıkhın değerini, felsefenin, mantığın değerini tırnak alan biri değil. Ama kendisinin tercih ettiği bir yöntem var. Bu tercih ettiği yöntem de fiziksel gerçeklikle alakalı, ilahi gerçeklikle alakalı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Gazali gibi. Anlatabildim evet. mi? Ha. Şimdi o başka bir şey. E bunu Zaten bu şeyi, e, Gazali'nin bu tavrını İbn-i Arabi... E, nasıl diyelim metafizik bir sisteme dönüştürecek. Evet. Siz e, ilahi gerçekliği nasıl bileceksiniz? İstidlal olarak bilebilir misin? Ya, rasyonel teoloji yapmak mümkün mü? İnsanın kendisine ilişkin rasyonel bir psikoloji yapması mümkün mü? Evrenin bütününe ilişkin rasyonel bir kozmozisi yapmak mümkün mü? Kant hayır dediği için büyük adam oluyor. Gazali hayır dediği için İslam medeniyeti geriletiyor öyle mi? Rasyonel teori, istidlali, hele o rasyonelde de istidlali, Burhan teorisine mantığa dayalı bir teoloji, belli bir yere kadar yapabilir, yapılabilir. Belli bir yere kadar. İnsanın kendi nefsine, kendine ilişkin kanaati, kendine ilişkin idraki, istidlali düşünceyle belli bir yere kadar. Gazali o belli bir yere kadar olanı reddetmiyor. Ama oraya kadar. E, İşrakelik de aynı şeyi yapacak. İşrakelik ne diyecek daha büyük ölçekte? i̇bn Sinacılık ya da Burhani yöntem ya da mantıksal yöntem, ...bize gerçekliği şuraya kadar verir. Ondan sonra kusura bakma... ...o attan inip... ...bu ata bineceksin. İşrahilikte budur diyecek. Bu sistemler zaten birbirini tamamlayıcı olarak... E, ...konumlanacak daha sonra. Bizim geleneğimizde. Şimdi e, bu... E, ...bir kere yöntem çokluğunu... E, ...gaza şey bu... ...tahkik hareketi için... ...Gazali Razi'ye isim vermeden söyleyeyim. Tahkik hareketinin birinci katkısı... E, Doktiner, normatif e, yöntem anlayışını ortadan kaldırıyor. Yani sizin, bu da tabii Gazali bunu, bunu da söyleyelim, Gazali bunun kafasında durmuyor. İbn-i tecrübesi var arkalarında. Yani İslam dünyasında farklı yaklaşım biçimleri kendini ispat etmiş. Bunları biliyor bu adamlar. Hatta İbn-i Sina'nın kendisinin de, İbn-i Sina da burada çok önemli isim i̇bn Sina da buna ilişkin imanlarda bulunuyor. Gazali bunları geliştiriyor. Yani Gazali hüdayna abid, gökyüzünden inme ya da yerden bitme bir adam değil ki. O bir kültürün ürünü ve bu kültürü çok iyi bilen biri. Dolayısıyla doktriner, normatif, mutlak hakikat anlayışına talip, yöntem, fikrini ortadan kaldır. Bunu kaldırırken de bilgiyi tarihselleştiriyorlar. Bu çok önemli bir nokta. Ne demek bilgiyi tarihselleştirmek? Bilgiyi zaman mekan ötesi, e, bugün, e, o klasik kaba pozitifizmin iddia ettiği gibi aynı ona benziyor. Mutlak değil, insan idrakine bağlı, şartlarla mukayyet bir e, beşeri, beşeri e, yapıya dönüyor. Bilgiyi beşerileştiriyorlar yani. Şimdi şunu iyi anlamamız lazım. Hatırlarsan şunu demiştik. E, herhangi bir var olanı ancak... E, Neyse varlık anlayışınız, o varlıkla irtibatı içerisinde biliyorsunuz ve klasik gelenek büyük oranda bilgiyi bilinene e, eklemlenmiş vaziyette. Kelamcılar ise bilginin bilinene değil, bilenle alakalı olduğunu iddia ediyorlar. Bilenle alakalıysa mutlaklaştıramazsın. Çünkü bizim idrak kayıtlarımız bellidir, şartlarımız bellidir. Ve insanlar da birbirinden farklı evet. düzeylere sahip. Bu tabi İslam inancıyla son derece alakalı. E, filozoflar hala metafizikle irtibatları olduğunu düşünüyor. Bugünkü felsefe değil filozofların yaptığı. Yani hala o filosofyadaki Sofya tanrılığı da hatırla, Filo da akılla o tanrıyla irtibat kurmaydı. İbn Sina hala metafizik yani aşkın entelektle, aşkın kognisyon diye bir şey kabul ediyor. Onunla irtibat kurduğunu düşünüyor. Anladınız mı? Yani burası önemli. Bugünkü felsefe değil onlarınki. Bugünkü felsefeyi oluşturan Süleyman Gazali başlatıyor zaten. Onun için bu Amerika'da neokonların önemli bir düşünürü vardı. Lewis Strauss mu? Neydi? Bak ismi aklıma gitti. Çok ilginç bir cümlesi var. Diyor ki i̇bn Sina'dan sonra hakiki anlamıyla moral, değer, içerikli felsefe bitmiştir diyor. Çünkü aşkın kognisyon, aşkın bilisellik ortadan kalktı. Gazali ve sonrasında bu tahkik hareketinin önemli sonuçlardan biri de bu İnsan, bil, e, e, gerçeklikle insanı yüz yüze bırakmak, baş başa bırakmak. İnsanın gerçeklikle olan bilgisini aşkın bir ilkeye bağlamamak. İlahi bilgiyle, beşeri bilgiyi tam anlamıyla ayırmak ve insanın hiçbir zaman tırnak içinde ilahi olanı elde edemeyeceğini, halbuki e, filozoflar kendini yaptıkları iş ilahi olarak görüyorlar. E, Metafizinin adı da el ilmu ilahidir. Bunu da eleştirebilirsin. Ayrı bir konu ama e, ortaya çıkan durum bu. Dolayısıyla bilgi beşerileşiyor. Neokonlar da Gazali'ye karşı... ...diyebiliriz <gülüyor> değil mi <gülüyor> <Acabı>? <gülüyor> Güzel bir bağlantı kurdu. <gülüyor> evet, bakmak lazım. Belki de karşıdırlar. Evet, ee, hani o Descartes falan filozof kabul etmiyor. Hmm. Şimdi adamın adını unuttum ya. Ee, çünkü moral bizde mini kalmıyor felsefenin ona evet. göre. İnsan idrakini aşan üst bir idrak var. Siz onla irtibat kurup kendinizi evet. bilginizi savun hale getiriyorsunuz, tamam mı? E, gaz şeyin takip hareketi bilgiyi ve bu biraz da tabii olumsuz sonuçlara da neden olacak. Yani belli bir dönemde çözüm için üretilen şeyler bazen olumsuz sonuçlara neden olabilir. Hmm. Bunu konuşuruz. E, gerçeklik hakkında bilgimiz e, bir hakikat krizi. Ne neden olabilir? Razi krizi diyoruz biz buna diyorum ben buna. Hmm. Ee, yani biz boşuna uğraşıyoruz mu acaba gerçekliği bilemeyecek miyiz insanın gerçi hakikatle burada hakikati tınaşın alalım hakikatle irtibatı e, hep yakınsak mı olacak? E, nereye hmm. kadar olacak? Bu bir tartışma yarat oluştur üretecek ileride. Bunu e, İslam kültürünün daha sonraki dönüşün şey, gelişimini anlamak için çeşitli alanlarda bu ...nokta çok önemli. Hmm. E, zaten irfan da buradan çıkacak. Eşyaya bu ilişkin... Tabi tabi açmak Tabii, tabii. E, Mevlana'nın... E, ...Yunus Emre'nin ...şair sufilerin tavrıyla, İbn-i tavrı da bu sonlaşmak için. Hmm. Biz... ...eşyanın hakikatini bilemiyoruz. Diyelim ki bunu kabul ettik. Peki Cenab-ı irtibatımız... E, ...nasıl olacak? Yakınsak bilgiyle idare edebilir miyiz? Orada yakini bilgiyi, kesin bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Kendimize ilişkin, nefsimize ilişkin bilgiyi nasıl elde edeceğiz? Ya yakınsak, ben kendimi yakınsak biliyorum. Ben biraz benim. Yüzde 85 mi diyeceksin? Çünkü bu bilgilerde e, ya siyah ya beyaz yani. Ya ya, ya A ya B. Ara gritonlara izin olmaz bu konularda. Dolayısıyla e, eş, fiziksel gerçekliğin ya da zihinsel gerçekliğin hakkında ürettiğimiz bilgi yakınsak bilgi olsa bile ilahi gerçeklikle olan irtibatımız o kadar farklı yönelimler çıkacak ki ortaya bunun önce sorunları bile tartışılacak. Bu yakınsak bilgiyi oluşturan İbn Sinacılığın olduğu söylenim eleştirilecek. Abdülatif el-Bağdadi gibi bırakalım şu İbn Sinacılığı diyen çıkacak. Çözümü orada buldu Tabi Tabii için. ya çünkü o ya, o mantık oluşturuyor bunu diyecek. Öbürü böyle diyecek ki ya bu istidlali nazari burhani bilginin başka formlarına gidelim. Niye biz Kıyas teorisinden bu işleri halletmeye çalış, mantık teorisinden halletmeye matematiği diyen çıkacak. Hayır keşfi bir yöntem, yeni bir yöntem geliştirelim, nazarayı keşfi yöntemi geliştirelim diyen olacak. Yani şeyin bu tahkik hareketi o kadar bereketli hmm. sonuçlar üretecek ki entelektüel olarak. Çünkü bilgi beşerileştirdiği zaman insan gerçeklikle baş başa bırakıldığında artık senin önünde her şeyi çözecek elinde bir büyücü asası yok. Tamam mı? Bağdadî'nin yorumu o anlamda şey biraz naif. Ablatif Atîf mi? Yok, ablatif Atîf şöyle diyor. Yeni bir yönteme ihtiyacımız var ama bu kesinlikle İbn Sina'dan yöntemi olmamalı diyor. Ve çok ilginçtir. Klasik Aristotelesçiliğe göre dönüşü önemsiyor. Hep herkes İbn Rüştü bilir ama ablatif Atîf çok enteresan bir adam bu açıdan. Matematik eleştirisi tabii. Çok ciddi bir matematik eleştirisi var. Matematik niye bize gerçekliği veremez? Yani burada İbn Neyseme eleştirisi, İbn Neyseme ile mücadele ediyor. var. Ondan sonra i̇bn Sina'yı eleştiriyor. i̇bn Sina'ya reddiyeleri var. Razi'yi eleştiriyor. Fahrettin Razi'yi. Çünkü mantığı kullandığı için. Ona eleştirileri var. Şimdi dedim ya kültürün bütününü idrak edebilmek için o parçalara bakmak gerekiyor. Bu eserler daha yeni yeni yayınlanmaya başladı. Biz de yayınlamıyoruz zaten hep dışarıda. Herkesin beğenmediği, oryantalist dediği kişiler yapıyor bunu çalışıyorlar. Yani şöyle e, Yusuf, mesela o kadar basit değil. Benim anlattığım kadar da basit değil yani. <gülüyor> ben de basit <basitleştireyim. gülüyor> O kadar da basit o zaman değil. Meselenin biz fanilerle bir ilgisi yok. Faniler tam öyleyse. tersine fanilerle ilgisi var. Takip hareketi bize bunu söylüyor. Dolayısıyla takip dediğimiz hareket, klasik birikimin yeni bir okuması ve bu yeni okuma esnasında e, yöntem bazlı bir okuma e, ama bu okuma tarzı sonuçta bilgiyi beşerileştiriyor, naturalize ediyor. Bilgiyi naturalize ediyor. Yani doğa üstü, buradaki doğadan kastettiğimiz fizik, fizik üstü bir ilkeye nispet ederek bilgiyi tanımlamıyoruz artık. Elden geldiğince bu sabahtan akşam ortadan kalkmıyor tabii. Bunun etkileri devam edecek. Zaten buna alternatif yollar arayacaklar. nefs teorisi bununla alakalı çıkacak ortaya. Filozoflar. Geçen hafta hatırlarsan evet, evet. senin çok beğendiğin. E, Tusi, madem faal akıl ya da aktif, bu faal akıl kelimesini böyle söylediğimizde bir şey anlaşılmıyor. E, konuyu bilmeyenler için. Yani şu demek. E, biz şu gerçekliğin bu bardak olabilir, kalem olabilir, gezegenler olabilir. Gerçekliğin bilgisini kesin bir şekilde elde edebilmek için e, fiziğin üstünde Aşkın bir ilkeye, transcendent bir ilkeye, bir biliş, aşkın bir bilişsellik, kognisyona müracaat etmemiz lazım. Bunu, bunu görmezden geldiğin zaman hiçbir şey anlamazsın klasik sistemde. Bunda akılların birliği, teorisi adını veriyor, bir sürü teori, bir sürü şey söyleniyor. Bunu e, tasfiye ediyorlar ve dediğim gibi bilgi naturalize olmuş oluyor. Naturalization of knowledge diyorlar buna İngilizce literatürde. Bilginin doğallaştırılması. Ne demek bu? Yani biz e, herhangi bir bilgi eylemimizde o bilginin kesinliğini bilginin üstünde bir e, ilkeye nisbette tayin etmeyeceğiz artık. Evet. Bilgi insan idrakiyle alakalıdır. Bakın bu öyle bir sorunlar üretecek ki Ömer Türker Hoca'nın ve İbrahim Ali bu konuyla ilgili güzel yazıları var. Öyle bir sorun üretecek ki o zaman kavramlar ne olacak tümel kavramlarımız? Yani insan diyoruz, adalet diyoruz, iyilik diyoruz, e, efendim ahlak diyoruz, erdem diyoruz. Bu tümel kavramlar nerede kurulacak? Tümeller evet. tartışması, o kavram tartışması çok ciddi bir boyuta evrilecek. Hmm. Razinin eleştirileri, Tusi'nin buna cevapları, efendim Ebiri'nin tartışmaları, sonra Kutbuddin Razı oturup bağımsız bir e, külliler kavramlar, metni yazacaklar. Boğumsuz. Nedir bu külliler? Bunlar gerçekliğin... E, gerçeklik diyelim ki ağacı bilmeye çalışıyoruz. Düş dünyayı bilmeye çalışıyoruz. Ordalar mı? Zihindeler mi? Bir kurgu mu bunlar? Ondan sonra başka bir uzayları var mı? tartışması ortaya çıkacak. Çünkü bu nesnenin nesnenin bilgisini elde etme. Bu günlük bilgiyle alakalı değil. tabii. insanlar işlerini yürütüyorlar. Yani o ayrı Eyvallah. bir şey. Ama çözmeye çalıştıkları şey daha... E, Çetrefilli sorunlara yol açıyor. Tabi tabi Yani ontolojinizde problem oluşturuyor, üretiyor, epistemizde problem oluşturuyor. Hatta hep söylediğim şey var. İbn Arabi sisteminin bu tartışmalar dikkate alınmadan anlamlanması mümkün değil. Yani kelamın felsefenin uzantıları, o, o, o, o, o bu yöntemlerin oluşturduğu tartışmalar. Ortaya çıkarttığı soruların uzantısı olarak o sistem ortaya çıkıyor. Bunları çözmek için. Ama biz bunlara hiç dikkate almadan İbn-i Harabi açıyoruz. Ya da yıkıyoruz. Mutlaklaştırıyoruz. Ya mutlaklaştırınca, edince, takdir etmeden takdir edince bazıları da... Tabii o dediğini yapacak yani. Tam karşı bir pozisyon olacak. Hmm. Halbuki bunlar kültürün kendi içerisinde ürettiği sorunlarla alakalı tutumlar. vahidi bunlar. E, belirli sorunları çözmek için diyelim ki mesela şöyle bir tartışma var. Tanrı aklıyla mı hareket mi? Şimdi bunu tartışın hava diyeceksin ama aynı şeyi Newton'la da tartışmıyor mu? Tartışıyor. İntelektüelist ve volontalist tartışması var. Modern bilimin e, metafizik tartışmalar çok derece önemli bu. Eğer Tanrı'da e, intelekti esas alırsan bir başka bir yapı, teoloji geliştirmen lazım. İradeyi esas alırsan başka bir teoloji geliştirmen lazım. Bu Tanrı'nın evrenle olan ilişkisini de belirleyecek. Evrendeki yasalılığın nedenselliği de belirleyecek. İrade merkezde ise Tanrı yasalara müdahale edebilir. İntelektüelist bir Tanrı anlayışın varsa Tanrı koyduğu kurallara kendisi uymak zorunda kalacak. Değil mi? pek çok meseleye gelecek. Şimdi İbn Arabi bu sistemi çözmeye çalışacak bu sorunu. Tanrı muhtar mıdır? Vacip midir? Hmm. muhtar da diyor, filozoflar muciptir diyor. Bunu çözmeye çalışacak. Nesnenin ontik kuruluşunu zihinde mi yapacağız? Dışarıda mı yapacağız? Başka bir uzayda mı yapacağız? Ayni sabit teorisini geliştirecek. Yani ayni sabit, aynı sabit işte bunlar da çözmek için üretiliyor. Orada üretil yeni üretilen kavramlar, ortaya konulan yeni e, iddialar, yeni çerçeveler kültürün üst seviyede ürettiği e, kavram, soruları çözmek için. Çünkü siz belirli bir e, soruyu, sorun alanını çözmek için bir teori üretiyorsunuz. O teori de sorular üretiyor. Soru. Dedi ki halis sorularla teori bağımlı sorular. Evet. E, onları çözmek için de bu sefer başka atılımlar yapıyorsunuz. Belki işte çözmeye çalıştığınızdan daha büyük, daha zor bir soru çıkartıyor. Soru şey ne oluyor hocam ya tutarlılık şimdi... e, çünkü lazım size evet S sisteminizde bu tutarlılık lazım Hı -hı. sisteminizin başka sistemlerle diyalog kurması lazım onların eleştirileri var o eleştirilere göre kendi pozisyonunuzu gözden geçirmeniz gerekiyor yani mesele o kadar basit değil demek istiyorum evet. son derece dinamik bir son derece değil meseleler var e, sonuç ne olacak hocam şimdi direkt az kaldı Şeyi sorayım, şöyle, kelamcıların bir okuması var e, nihai yerde bir sonucu koydular i̇bn Arabi sistemi var. O da bir şey söylüyor. Ondan sonra. Bu tahkik hareketinin sonucu bunlar. Yok. Şimdi reklama gidiyoruz diye başka bir şey soruyorum. Ha öyle mi? Evet. Orada e, iki yorumdan sonuçtan birine yaklaşacak, kabul edecek birisinin... Farklı yorumlar çıkacak. E, yok ben mesela hani neye göre İbn-i Arabi sistemine e, evet budur diyeceğim ya da yok hayır... Sorunlarını Şela... çözüp çözmemesine göre somut Tabii. Iı, o dönemde yani, yani. o dönemdeki kültür uzayında ortaya çıkan soruları hangi yöntem iyi çözüyorsa o yöntem tercih edilir. Oraya bak. İbn Arabi sisteminin tutulması Çin'de, Endonezya'da, Hindistan'da, İran'da, o An ıı, Türkistan'da, Anadolu'da, Balkanlar'da ve Kuzey Suriye'de hatta belli bir dönem Mısır'da tutulmasının nedeni İbn Arabi'yi çok sevdikleri için, İbn Arabi çok yakışıklı olduğu için, sarığı çok ıı, bilmem kalın olduğu için falan değil. Kültürün ürettiği soruları hem kelamcıların hem felsefecilerin hem işrakilerin ürettiği sorunları bugün için anlamlı olur olmaz ayrı bir konu. Kendi döneminde, kendi kültür uzayında belirli bir oranda çözme becerisini gösterdiği için tutuluyor. Hmm. Zaten şimdi i̇bn Sinacılık bugün bir anlam ifade etmiyor bir bütün olarak. Kelam da bir anlam ifade ediyor. Onun için i̇bn Arabi de hikaye olarak kalıyor. Hmm. Anlatabiliyor hikaye olarak alıyor. Sadece sonuçları aktardığımız mistik, mistik. efendim. Zaten e, e, şeyde süreç içerisinde e, spütüel bir materyalizm üretecek i̇bn Arabi sistemi. Daha sonra. Tabii. Hmm. Spütüel bir materyalizm üretecek. Burası tehlikeli bir cümle. Bugün. Bunun, bugün bugün şey, cari de bir şey. Bugün, bugün. başka. Bu. 17. yüzyılda bunu büyük tabii büyük müdakkik, hmm. e, muhakkik sufiler bunu görecekler ve bir tecdit hareketine girişecekler. Bir yenileme hareketine girecekler. Çünkü ne demiştik? Alışkanlığa dönen şeyler bir süre sonra sorularını kaybettiği için cevaplar bir mistik bir yapı ya da sofist bir yapı yarat oluştururlar, üretirler. Eyvallah. Bu İbn Arabi'nin görece e, hani zorluğuna ilişkin şey de bu değil mi? O arka plan ve zeminin tabi e, Tabii çünkü kültür anlaşılmadığı... kültür işleniyor, işlenişi yukarıda bir yerde çıkıyor ortaya. Dolayısıyla kelamı iyi bileceksin. Kelamın Mutezili, Eş'ari, Maturidi falan falan sonra e, felsefenin tüm girdiciklarını bileceksin, mantığını bileceksin. bileceksin. Sonra bunun üstünde bu adam bir şey yapmaya çalışıyor. Bunu bileceksin. Yani estetik bir yapı gibi yani İbn Arabi artık o sistemlerin estetik dokunuşunu yapıyor neredeyse. Hani diyor ya şey Einstein ben klasik fiziğin estetik bir dokunuş yaptım. Hmm. Onun gibi. Eyvallah. E, hocam yine duruyoruz. E, reklamdan sonra tahkik bahsi ne? devam edeceğiz reklamdan sonra soruların peşinde devam edecek i̇şte var mesela onlar yürülmüyor hocam biraz öyle Efendim yeniden merhabalar soruların peşindenin son bölümüyle karşınızdayız Selçuklular özellikle Sultan Sencer dönemi ve sonrasında e, İslam medeniyetinde üretilmiş tüm bilginin e, Selçuklular eliyle Selçuklular döneminde ya da eliyle e, çok geniş bir küme olarak Selçuklular eliyle diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani bunu artık üst küme olarak kullanabiliriz. Evet, tahkik edilmesi ve onun çıkan sonuçlarını ilerleyen programlarda da oraları konuşacağız. O tahkik hareketinden sonra ne oldu? O, o sonuçları ne oldu? yansımaları ne oldu diye. O tahkik hareketini konuşuyorduk. Son bölümde de burayı devam edeceğiz. Birkaç örnek vereyim. Şimdi arada böyle aklıma geldi. Şimdi diyelim ki siz e, Sırancettin Umevi'nin Konya Kadısı bu şeye giden Sicilya'ya gönderen, hmm. gönderilen e, Sicilya'ya gönderilen derken hocam kim gönderiyor? Kutsal Roma Cermen İmparatoru Eyübilerden önce... E, çözemedikleri soruları yazıp gönderiyorlar. Tıp, Baştan mantık. alalım hocam. Selahattin'in Urmebi'yi tarihi kaç? 1270'lerde falan ölüyor. Yanlış hatırlamıyorsam tam ölüm tarihi ezberimde değil ama... E, Mevlana'nın, Sadettin Konev'in arkadaşı. E, dönemin Konya'da, Konya Kadısı. Konya kadısı. Hı -hı. Urmiyeli. E, Suriye'ye geliyor sonra Mısır'a geliyor. Eğitim görüyor. Kemahat İbnüs'ün öğrencilerinden. Ee, şey, Kutsal Roma Cemmen İmparatörü Friderik e, İslam dünyasıyla malum çok iyi ilişkiler kuruyor Müslüman olduğu söylentisi çıkırıyor. Ee, Avrupa'da bir entelektüel hareket başlatıyor. Tüm entelektüel de sarayında topluyor. E, Arapça e, öğrenmelerini sağlamaya çalışıyor. E, ve yap çöz çözemedikleri soruları yazılı olarak şeye gönderiyor. Selahattin, Selahattin Eyyubi Devleti'ne. el Melikül Kamil yanlış O alimlere veriliyor bu sorular. Bunlara el -Es şey, El tül Siciliye adlı kitaplar var bu konuda alakalı. Yani sorulan sorular, verilen cevaplar. E, ama bir süre sonra bu tatmin etmiyor. Bunun yüzden hoca istiyor. Diyor ki biz hoca gönder. Yani bu böyle zırt pırt size... Uzaktan soruların. eğitimli olmuyor. Uzaktan eğitimli olmuyor. <gülüyor> E, Kemal Kemat İbn'in iki öğrencisi biri sıracıttır müevi bir de e, bir şey e, Antakya Patriği Latince bilen. Hmm. Onunla birlikte bunu gönderiyorlar. 1244, 44 4 yıl orada kalıyor. Oradaki entelektüelleri eğitiyor. İşte ders kitapları yazıp ithaf ediyor. Sonra dönünce de Konya'ya gelip yerleşiyor ve Konya kadısı oluyor. Şimdi Konya kadısı sıracı bir metni var. Fiz keramla e, metafiziğin konusu diye. Şimdi bunu anlayabilmeniz için tahkik hareketini bilmeniz lazım. Çünkü tahkik hareketinden sonra yöntemler birbirine yaklaşmaya başlıyorlar. Doksinerlik ortadan kalktığı için normatiflik birbirine mesela daha da ilginç bir şey vereyimse. Diyelim ki siz birden şöyle metinler çıkmaya başlıyor. Mesela 15-16 bir sürü metin var böyle. Mantığın konusu nedir? Ya mantık diye bir bilim var. Konusu ne bunun? Hmm. Şimdi sizin bunu anlayabilmeniz için tahkik hareketi bilmeniz lazım. Çünkü tahkik hareketinden sonra mantığın konusu değişiyor İslam dünyasında. Tanımı yeniden yapıyorlar. Tabi. İşte diyelim ki işte Harun Kuşlu Hoca'nın bu konuda güzel bir çalışması var. Klasik gelenekte mantığın konusu nedir? En nihayetinde mantık ne tür nesnelere uğraşır? i̇bn Sina buna son halini veriyor. Teknik olduğu için girmeyeceğim ona. Ama bir bakıyorsan Razi'nin öğrencisi Huneci bu tanımı değiştirmiş. Tabii değiştirmesinin sebebi var. O i̇bn Sinacı o şey dedi ki e, aşkın bir listel. İbn-i kalkınca tanımı değiştireceksin. E şimdi bunun üzerine Eberi, Esreddin Eberi İbn-i Sinacı bir filozof olarak bir pozisyon alıyor. Nasreddin Tuğsi başka bir pozisyon alıyor. Necmettin Katibi başka bir pozisyon alıyor. Bir bakıyorsun 13. yüzyıldaki büyük düşünürler mantığın konusunda tartışmaya başlıyorlar. Yani ilk bakışta çok incik bincik bir konu gibi geliyor bize ama... E, o dönemdeki bilimin teorisi olan mantığın nesneleri bu. Hayati bir konu. Hayati bir konu. Ve bunu tartışmaya başlıyorlar. Ve inanır mısın bu 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlıya devam ediyor. Mantığın konusu nedir? Şöyle metinler var bizim Osmanlı geleneğinde. Mantığın konusu birinci görüşün görüşleri, ikinci görüş. Eseri iki, sayfa ikiye bölmüş. Hmm. Tabi tabi. Birinci görüş İbn Sinacı, ikincisi Razici görüş. Ya da önermenin unsurları nelerdir? Hmm. X, Y'dir diyorsun. X bir unsur, Y bir unsur, Dır bir unsur. Bir de hepsi bir yeni bir unsur mu acaba? X, Y'dir'in kendisi de bir unsur olarak alınabilir mi? Hmm. Hayda alsana bir tartışma. 20. yüzyılda kadar bunu tartışıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunların hepsinin, bu tartışmaların ortaya çıktığı, teknik olduğu için girmiyorum onlara, ortaya çıktığı dönem bu dönem. O, o açıdan, ee, Fahrettin Razi bu Tahkik Hareketi'nin zirve ismi nasıl ki Tahrir Hareketi'nin zirvesi Tusi ise bu da Fahrettin Razi. Fahrettin Razi ve sonrasında e, hemen hemen her konuda e, özellikle meselenin zeminine ilişkin konularda farklı pozisyonlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tamam. Ve bu niyi doğuruyor Tahkik Hareketi? Şunu doğuruyor. Klasik yöntemler Eski yöntemler kendi pozisyonlarını restore etmeye başladılar. Yeniden Mezmir. konumlanmak zorundalar Mezmir. çünkü ciddi sorular, ciddi eleştiriler var. Razi üzerine belki konuşmak gerekiyor ayrıca Razi e, her şeyi mas teşrikçi bir adam, diseksiyon yapıyor, her şeyi koyuyor, kelamı da koyuyor, tasvır Gazali'nin daha profesyonel bir hali. Gazali biraz çılgığa benziyor ama Razi tam bir profesyonel. Her şeyi yani Razi şöyle Mübalağ ederek söylüyorum. Ne görse soru konusu kılıyor. Kalem. Bu nedir? Buna şu soruyu sorsak ne olur? Bu soruyu sorsak ne olur? Rengini. Böyle bir adam. Tamam. Onun için müvellid şüphehat şüpheat deniyor adama. Lakabı. Şüphe doğuran adam. İlk büyük eleştirmen. Yani ondan önce de var ama bu çok sistematik bir eleştirme yapıyor yani. Dolayısıyla bütün her şeyi inceliyor. Bu sorular, yeni sorular, yeni yaklaşımlar neticesinde i̇bn Sinacılar Sınacılar kendi pozisyonlarını gözden geçiriyorlar. yeniden konumlanıyorlar. Cebiyi terk etmiyorlar. Konumlarını gözden geçiriyorlar. Kelamcılar yine bu eleştirilerle yeni durumu karşısında kendi pozisyonlarını gözden geçirip yeniden konumlanıyorlar. İşte yeni eşarilik diyoruz mesela. Maturidiler de kendilerini konumlandırıp yeniden Şemsettin Semerkandî'nin, sadr Şerianın, Maturidi, Büyük Kelamcıların bu dönemde ortaya çıkması tesadüf değil. Razi'nin, Kadı Beyzavi'nin, Adı Tüteniyici'nin bu dönemde ortaya çıkması, yeni kelam üretilmesi boşuna değil. Ve bunlar kanunik metinler olacak ilerden. Yeni yöntemler ortaya çıkıyor. İşrakilik bu dönemde ortaya çıkıyor. İşrakiliğin kurucusu Şahbettin verdi. Bu da Fahrettin Ali, sınıf arkadaşı. Beraber okuyorlar. Yeni bir yöntem üretiyor. Ee, i̇şte nedir onun adı? Biraz önce Abdülhatif Bağdadi dedik yeni bir yöntem üretiyor. Ee, sonra İrfan ortaya çıkıyor. i̇bn Arabi sistemi ortaya çıkıyor. Tasavvuf, yaşama bir felsefesi büyük oranda. Elbette onun felsefi münazımları var ama hakikati araştırma yöntemi olarak kendini vaz ediyor ve kabul ettiriyor. Gazali'nin açtığı güzergahtan. Dolayısıyla hem klasik eski yöntemler kendilerini revize ediyorlar, restore ediyorlar, gözden geçiyorlar yeniden kurumlanıyorlar. Hem yeni yöntemler ortaya çıkıyor. Onun için İslam düşünce hatlasında bu döneme biz yöntemlerin inkişafı, yani her bir yöntemin kendini geliştirmesi. Çünkü artık felsefe, felsefi tavır, perspektif bir tavra dönüşmüş. Mutlak hakikat, dokünen bir tavır değil, perspektif. Yani şu bardağa benim çok çeşitli açılardan bakma imkanım var artık. E, mantık, İbn-i Sina'cı olarak bakabilirim, matematikçil olarak bakabilirim, işraki olarak bakabilirim, irfan olarak bakabilirim. Şu açıdan, bu açıdan bakabilirim. Bunlar tabii, klasik sistemlerin kendi zeminlerini de oluşturuyor. E, sarsıntıya uğratıyor. Yani diyelim ki, e, nesne teorisini yeniden gözden geçiriyorlar. Mesela Gazali, acaba atomculuk işe yarar mı, yaramaz mı diye e... soru konusu kılmaya başlıyor tabii. E, her sistem kendi zeminini yokladığı gibi kendi iddialarını da gözden geçiriyor. Matematik, tahtik hareketinin tarih hareketiyle birlikte belki de en önemli getirisi matematik yöntemin yükselmesine neden oluyor. Yani gerçekliğe ilişkin bir perspektifse eğer yöntemler matematikte perspektif olarak kendine bir meşruiyet alanı sağlıyor. Gazali'nin tabi buradan matematiğe açtığı çok ...ilginç bir meşruiyet alanı var. Bu önemli bak. Yani matematiğin... ...gerçekliğe ilişkin bir yöntem olabileceğini... ...Gazali'nin... E, ...oluşturduğu, açtığı ...zemine boşluğu. Yüz. Hmm. Matematik yap var. Ya yani mistik bir yapı olarak bağımsız dikkat <Gülüyor> alın. Ya da meşayi yöntemin parçası olarak... ...bağımsız bir yöntem olarak. Ve e, şeyde... ...daha sonra konuşacağım Meraga Matematik Asrı'nın okumunda, Tebriz Matematik Asrı'nın okumunda, Semerkant Matematik Asrı'nın okumunda... ...ve İslam dünyasının başka coğrafyada matematiğin yükselişe geçmesi, matematik bilimlerin kendini zenginleştirmesi, yeni alanlar üretmesi... ...hep bu e, hareketle, bu tahrir ve tahkik hareketiyle hmm. alakalı. Nitekim, e, klasik gelenekteki daha önce de atıf yaptık, meşşai olan meşşaidir. Matematikçi olamaz demiştik hatırlarsanız. Evet. Matematikçi, matematikçi, meşay olamaz. Artık bu kalkıyor ortadan. Çünkü yöntemse, yöntemler belli oranda kullanılabiliyorsa, e, farklı yöntemleri ben bir... Diyelim ki ben matematikçiyim. Mesela Tusi bir matematikçidir ama aynı zamanda i̇bn Sinacı bir filozoftur. Bunu daha önce bulamazsın. Yani şöyle Descartes rasyonalisttir, aynı zamanda empiristtir diyemezsin yani. Onun gibi evet. şeye dönüşüyor bu. Bu gene Gazali'nin sağladı imkan. Gazali'nin ve Akabinde gelenlerin Gelenler. yani Ömer Hayyam'ın da burada <gülüyor> çok ciddi katkısı var. Bunlar bir ekip bu böyle birbirinden yalıtılmış şekilde çalışmıyorlar. Gazali Ömer Hayyam'la birlikte, Ömer Hayyam Gazali'yle birlikte Karakisi var, Çahminis, bir sürü insan var burada. Bu biraz önce bahsettim. O ilakiler, efendim merveziler falan hep birbirinin çağdaşları gibi bunlar ve hepsi aynı sarayda. Görüşmebilmeleri mümkün mü sence? Tartışmaları mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Hepsi şeyin, e, Sultan Sencer'in etrafında. Dolayısıyla tahkik hareketinin e, şeye, sonuçları bakımından baktığımız zaman, tabii teknik şeylere girmiyoruz ama, e, büyük bir dönüşüme hmm. neden olduğu, farklı yöntemlerin ortaya çıkmasına, matematiğin öne çıkması çok, çok Bereketli bir e, yer. Okuma biçimi oluyor. Aha, bir ara böleyim hocam, yatağı değiştireyim buna ilişkin. Şey izini de bir tarafıyla merak ettim. E, Batı'nın kanonik büyük teoloji metinlerinde mesela Razi At falan biliyoruz ya. Batı'nın Hristiyan teolojisine ya yani onlar ne yapıyorlar? bizde böyle şey dönüyor. Bu dönemde dönüyor. E, bak e, kanonik metinler, Albertus Magnus ve e, nedir? Thomas Aquinas bunlar hep sonra. Yani Thomas 1200. Bu bu dönemden ortada başlıyor çünkü İbn Sina'nın tercümeleri var. Sırajet'in Ümrevie Sicilya'da eğitim vermiş vaziyeti 4 yıl az değil. Yani Einstein'dan fizik öğreniyorsun gibi yani düşün. Sıralıcı döneminde... Sıralıcı döneminde İslam dünyasında yazılımcı matematik metinlerinden birini yazarı canı Metali'nin en hmm. Felsefe, astrobedisi var, usulü fuga çalışması var. Yani herhangi biri değil. Üçün sırf bir adam değil. Tam bir adam. şey o zaman Einstein yani. geliyor, dört yıl ders ediyor gibi. gibi öyle düşünürsün. Ee, ve şeyde Thomas Aquinas da Sicilyalıdır. Yani, o tarihte kaç yaşında bilmiyorum ama... ...benim hesaplanmamalara göre 12-13 yaşlarında. Yani belki o mecliste değildir, bilemiyorum. Ama en azından e, Avrupa'nın diğer entelektüelleri... ...o mecliste bulunuyor, ders alıyorlar ve bir de eser yazıp veriyor onlara. Mantık ve... E, çok ...o da çok enteresan Mantık ve kognitif psikoloji... ...bilgi, idrak psikolojisi üzerine eser yazıp... E, ...Rajir'a sunuyor Örmevi. Bunların e, sadece mantık kısmının mı... E, ...o kognitif psikoloji ilgili kısmının mı parçaları geldi? Bununla ilgili İngilizce çok güzel bir çalışma var. Sırajinin Network'ü diye. Ee, ...onu e, İngilizce, Türkçe çevirdim bilmiyorum ama... E, ...önemli bir metin, e, yabancı bir yazarın yazdığı. Çok güzel metin. Yani Ulmevinin network'ü. Kimlerle ilişkili, nasıl ilişkili. Şöyle değil, bu ortak kültür havzası yani politik organizasyonlarla farklı olabilir. E, dönemin şartları, iletişim ulaşım şartları... ...imkanları kısaca çerçevesinde çok ciddi ilişkiler var. Hı. Biliyorlar birbirlerini, farkındalar yani. Düşün... E, Müeyyit'in e, Müeyyitzade Abdurrahman Efendi ikinci Meşrutiyet döneminde İtalyan entelektüellerle görüşüyor yani. Geliyorlar, gidiyorlar. Bu öyle o kadar kopuk değil ya da Ege'de bir adada toplantı yapılıyor. Bu toplantıda Abdurrahman Bistami var. Hmm. Osmanlı'yı temsil eden devletçi midir yoksa ulema kendi arasında oranı ulemaasıyla buranın uleması toplanıyor onu bilmiyorum ama bunu kay şey, kayıtlardan biliyoruz. E, Üst yukarıda bunlar kendi dillerini e, biliyorlar anlaşıyorlar yani. Şey peki yani e, hatırlınıza gelir mi bilemem e, bu bizdeki bu, bu tartışmalar tam e, Yani tahkik hareketinin sonuçları e, Ve oluşum aşamasındaki o e, Bereketli kaos diyeyim. Evet, bereketli o, kaos çok güzel bir tabir. E, batıda mesela takip ediliyor mu izi var mı ya da biliyor muyuz? Hemen bakıp... akabinde var tabi tabi mesela Eee şeyin tabi bunlar tahkik etmek lazım. Açıkçası ben bunların uzmanı değilim. İkincil kaynaklardan okuyorum. İkincil kaynaklara ne kadar güvenilebilir, ne kadar güvenilir bilmiyorum ama Roger Bacon'ın Endülüs'te okuduğu ve dönüşte Sürever'den Hikmetür İşrakı'nı ders kitabı olarak okuttuğu, e, derse sarık ve cübbeyle girdiği, kendisini işte Müslüman mı oldun dediklerinde, hayır bu ulema kıyafeti, Alimin kıyafeti bu. Çünkü alim tipi İslam dünyasından gidiyor. İşte bugünkü cübbe kep meselesi, o sarığı kepe çeviriyorlar. Buradan geldiğine dair belirli ikincil kaynaklarda ben okuduğum yazılar var ama ben uzmanı değilim bunu. Yani bir metinleri inceleyerek e, ancak o zaman. Yani ben eğer İbn Sinan'ın şifasını kendim okumadıysam, bakmadıysam ya da ne beyim, e, e, ben ona uzmanım demem. Hmm. Yani ben e, nedir Harizmi'nin cebini ben kendim okumam lazım ki. İkinci il kaynakları ona göre anlayabileyim. O Batı literatüründeki yazılanları okuyarak bunları söylüyorum yani bilgim dahilinde. Bu da bir konu çünkü. Hmm. E, ya da... E, ...Ockham'lı Williamlı e, bir... E, o, ...İngiltere'de bir, e, bir e, düşünün, o dönemin meşhur düşünelerden birinin... ışık üzerine yaptığı çalışmanın, iştaki geleneğin tesisi çünkü nur, hmm. metafiziği... ...gibi ikinci kaynaklardan okuduğumuz metinler var. Bu konuyla alakalı... ...zaten çok çalışma var. Batı'da da çok evet. çalışma var yani çünkü... ...kendi kültürlerinin... ...tarihsel arka planını araştırırken bunları yazmışlar adamlar. Ee, sadece yalnız şuna... E, ...dikkat etmek lazım, bu çok e, yanıltıcı bir şey. İlla tercüme edilmesi gerekmiyor. İlla tercüme edilmesi gerekmiyor. Çünkü... ...Arapça bilen insanlar var artık Batı'da. Batı'da. Mesela... E, İstanbul'a gelen e, ya da e, Endülüs'te, mesela bak güzel bir örnek geldi senin bu dediğinle, Raymond Lull'ü alalım bak güzel. Raymond Lul bu adam tam da bu e, senin ne demiştin e, bereketli kaos bereketli. döneminde yaşamış yani 1250-1300 arası Hı. yaşamış bir insan. E, İbrancı biliyor, Latince biliyor, Arapça biliyor. Gazali'nin mantık kitaplarını Latince'ye tercüme ediyor. Gazali'nin Ve buna nova logika diyor. Yeni mantık. Yeni mantık demesi işte o ee, nedir? Tartışmaların mantığa kazandırdığı yeni biçimle alakalı. O teknik bir konu tabii. Hmm. Ee, Dolayısıyla aslında sorumun cevabını yani, aldım ben. Tabii tabii. Kısaca şu. Bak kısaca şu. Mantık artık herhangi bir felsefi sistemin dili değil. insan aklının gramelli dire dönüştürüyor Gazali mantığı. Hmm. Sadece A grubunun B grubunun değil. Dolayısıyla buna nova logika diyor şey. E, Raymond Lull. Ve Raymond Lull buradan hareket ederek bir evrensel dil geliştirmeye çalışıyor ki Laibniz daha sonra Matesis Universalis, evrensel matematik arayışında Raymond Lull'a atıf yapar. Düşün. Hmm. E, Tabi bunu Hristi, insanlığa, Hristiyanlığı anlatabilmek için evrensel bir dil geliştirmemiz lazım. Kavga gürültü yapıyoruz sonra gerekçesiyle yapıyor ve bunu kendisi de geliştiriyor. Bu Raymond Lull o kadar etkili oluyor ki e, 14. yüzyıl ile yani 1300 ile 1400'ler arası 150 yıllık dönem Avrupa'da lülcülük denir. Rönesansizm o kadar baskın. O kadar baskın. Ee, yani Marksizm gibi yani. Çok etkili bir adam ve bütün hemen hemen kaynakları e, İslam dünyasından yapılmış özeti Gazal'de yapılmış tercümeler. Türkiye'de bunu çalışan bilmem ben birkaç arkadaşa makale yazdırmıştım o konulara. Vardır bilen akademide de. E, Popüler değil. Yani İslam e, kültürüyle ilgili gelen çalışmada da bilmez. Dolayısıyla senin e, soruna bir örnek oldu mu? Evet, Başka evet. örnekler de verilebilir. Ama bu benim doğrudan incelediğim bir şey olduğu için aklıma geldi. Hmm. Metinlerini ben toplamıştım yurtdışındayken. E, dikkatimi çekmişti bu Lülcülük. Çünkü daha sonra... Avrupa'da ortaya çıkan Mesiyanik hareketlerde... ya bizim tabii mekticilik hareketlerinde bu Raymond Lül'ün... E, bir etkisi var. O çerçevede ben bir bakmıştım. Bir de matematikle alakalı olduğu için layibiniz bizim çalıştığımız alan. At bu Mathess Üniversitesi'nin arka planı olması bakımından Remut'la hmm. gitmiştim. O zaman baktım ki Ha Gazali şu bu falan e, görmüşüm. Dolayısıyla dediğim doğru. Tam da bu dönemde e, zaten şeyden e, nedir? Endürüs'ten e, ve e, diğer coğrafyalarda bu sıkı ilişkiler var. Arapça bilen insanların sayısı Avrupa'da yavaş yavaş artıyor. Ee, kültürü gelip doğrudan okuyanlar var. Ee, İslam dünyasına ya da e, oraya yapılan tercümeler var. Bunları bir bütün olarak düşündüğünde evet güzel bir hatırlatma oldu hmm. bu. Bu tabii Şey e, Sarık eee sarık sarması şeyi e, bu e, ee, sosyal medyada dolaşan bir şey, Kant'ın zannediyorum doktora. Yok o, o doğru değil o. Öyle mi? Yok o doğru değil. Hı -hı. Onunla alakalı Tahsin Hoca bir şey söylemişti ben şimdi hatırlamıyorum da onlar doğru değil. Oların da çok yaygın oturduğu şeyler. Ee, yani bu şöyle İslam kültürü Hı -hı. üst bir kültür hala. Özellikle 1650'ye kadar İslam kültürü hala üst bir kültür. Hı -hı. Ve aydınlanmaya kadar da yine şimdi şeyde benim okuduğum Kant'tan metinlerinden okuduğum mesela. Bunu aşmaya çalışıyor Kant. Yani o psikolojiyi yıkmaya çalışıyorlar. Biz diyor mesela antropoloji kitabında zannediyorum, biz ne aldık ki İslam dünyasından diyor. Biraz matematik, biraz teknoloji hani bizdeki gibi. Bu o gayet doğal. Şimdi üst bir kültürden siz yeni şeyler yapmışsınız. Siyasi, evet. iktisad olarak ama kültürel olarak da bağımsızlığı inanacaksınız. Hatta aydınlanma nedir sorusunda bağımsız düşünme cevabını veriyor ya. O biraz da İslam medeniyetinden bağımsız düşünmeyle de alakalıdır. Evet. Ama sadece kilise değil. Yani biz artık şunu fark ediyorlar haklı olarak onlar. E, 17. yüzyıldan itibaren çok farklı bir şey yaptık. Bu yaptığımız şey başka kültürlerde yok. Mesela Osmanlı'da 16. yüzyılın başında bu soruyu soracak. Ya biz bir şey yaptık. Bu Herkesin yaptığı şey değil artık. Biraz farklı bir şey yaptık. Hmm. E ee, bazı insanlar kendi tecrübelerini geriye dönük dönük yorumladıklarında mukayese edince farklı bir şey gördüklerinde onu e, bağımsız bir şekilde tanımlamaya kalkışıyorlar. Osmanlı 16. yüzyılda yaptığı mesela 60 başında budur. Devlet-i Ebed-Müddet Nizami Alem kavramlarını geliştirmeleri, tarih Osmani yani Osmanlı tarzı kavramın oluşmaya başlaması e, Osmanlı kurulduktan 250 200 yıl sonra Batılılar da 1600'lerde başlattıkları bu işi 1800'lere geldiklerinde 1750'den sonra anlamlandırmaya başlıyorlar ve gerçekten farklı bir şey yaptıklarını e, fark ediyorlar. Hakikaten farklı bir şey yaptık, yapıyorlar. Yani onu, Nova Önce yap sonra açıklarsın. Olmuş. Dil önce konuşulur sonra grameri yazılır. Ben, bana şey açısından makul gelmişti evet, hocam. hocam. Ee, hani okuduğu bütün büyük metinler ve isimlerin e, kitap biçimleri aynı. Orada öyle bir besmele gibi bir şey var. Bilginin bu buna çirkin. heves eder. Ya bu o kadar çok yazı var ki, yani bunu biz de çalışmıyoruz, onlar çalışıyor. Yani e, İngiltere'de e, yüksek lisans doktora eğitim için Arapça şartı getiriliyor, sosyal bilimlerde İngiliz limanlarına yaklaşan gemilerin birer yazma getirmesi şartı getiriliyor. Ya bu gayet doğal. Yani yüksek kültürü temsil eden, işte daha önce sana örnek verdim ben Galile'nin ve İbn Esem'in aynı kapakta basılıp. Evet. İkisinin de sarıklı cübbeli olması. 1650 bu bir de yani kitap basıldığı tarihi. Onun için bu, bunlar gayet doğal şeyler yani. O dönemin şartlarında. E, bu şeye kadar e, devam ediyor. E, 1750'lere kadar e, devam ediyor. Zaten verileri kullanıyorlar. Ama psikolojik şey de devam ediyor. Daha sonra değişiyor tabii. Bu hikayenin burasını bilmek tam tersi bir şey var ya şu anda rol dağılımı. Bizim açımızdan? Ya, ya bunlar aş, aşağı seviyede, yukarı seviyede bunları e, aşmak lazım. Yani bu kültür, insanlığın ortak hafızası diyoruz bunu. Ortak tecrübesi. ve hmm. yani Birbirlerinden etkileniyorlar. O kültür hafızaları e, zannedildiği gibi. Yani mesela 15. yüzyılda e, İtalya bile İslam dünyasının bir parçası olarak okutulabilir. Ben teklif ettim bunu. Mesela İslam Ansürbelisi'nde bizim ortaçağ Avrupa felsefesinde İslam kültürünün bir uzantısı olarak yazmamız lazım. Tamamen metinler, fikirler orada. Teolojik ilkeler farklı olabilir. Yani okutulan matematik eser, İtalya'da okutulan matematik eserleri, astronomi eserleri, yani bilgi birikimi çeşitli alanlarda, İslam dünyasıyla bazen aşağısında, bazen onu ona eş. Bu gayet doğal. Biz nasıl ki bugün fizikte, tabii bugünkü dünya şartları çok değişti elbette ama okuyorsak o dönemin şartlarında böyle ortak kültür hafızaları oluşuyor. Endonezya, Büyük bir Malay dünyası bu kültür havzasının bir parçası oluyor. Çin e, sadece Çin Müslümanları değil. Çin bile belli bir dönemde İslam tıbbına göre çalışan hastaneler, eczaneler, astronomi kurumları kuruyorlar. Kubilay döneminde özellikle. Moğol döneminde. Bu kültür havzası kavramını politik e, güç ya da politik iktidar, politik anlamıyla devlet kavramının dışında düşünmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle yapmadığımız zaman mesela şunu Hı. anlayamıyoruz. Osmanlı'yla Safeviler kavga ediyor. Savaşıyorlar değil mi? Ve Safevi Devleti'nin resmi ideoloğu Bahattin Amil'i. Ama Bahattin Amili matematikte Osmanlı Medyası'nın baş asur, şey, matematik ve kitabı. Kafa almıyor senin modern kafan. Çünkü adam öyle bakmıyor olaya. Kültür havzasıyla hmm. politik organizasyonlar birbirinden farklı olabilir. Çünkü la mezhebe fin diyor adam. Teorik düşüncede şey diyor ya Taşköpizade din mezheb şu bu filan olmaz diyor. Matematikte olmaz yani. Biz geçmişinizden kalmış millet bir kültürüz derken bunu kastediyorum. Daha orayı anlayamıyoruz. Ben İran'a gittiğimde de bunu söyledim onlar da anlamadılar. Amili'nin Külhasatül Hesabı ve Teşvirü Eflakı bir matematik bir ansırım Osmanlı medresesi nasıl okutulur? İranlı monlalar, entelektüel bunu anlamadı. İdeolojik bir yaklaşım bekliyor. E çünkü bu ideolojik yaklaşım bugün var. O gün yok ki. O, ok, ideolojik yaklaşımın sınırı belli. Kanıştırmıyorlar sınırları birbirlerine. Onu demek istiyorum sana. Biz o, bu, bugün onlardan daha yobazız bu konularda. Politik yobazlıktı onlarınki belki. Yani yobazlığı burada illa çok olumsuz düşünme. Asabiyet Hı. politikti. Ama ortak bir Davudül Kayser'in metnini onlar da okuyordu. Biz de okuyorduk. Efendim Ömer aynemi onlar da okuyorduk. Biz de okuyorduk. Burada bir aynem yapılmıyordu. Benzer bir şey süreç ile da alakalı. İtalya'da gerçekten 15. yüzyılda okutulan eserleri... E, ...cari olan dolaşımla fikirlere bir bak. E, üç, başı, üç aşağı beş yukarı aynı yani İslam dünyası ile Osmanlı ile. Ee... Yani o kültür havzasını bir birim olarak düşünüp... ...entelektüel tarih yazımında, bilim tarihi, düşünce tarihi yazımında... E, ...politik organizasyonları belli bir yere kadar, onlar da anlamlı şüphesiz ama... O kültür doğru. havzaları e, kavramsallaştırması etrafını incelemekte fayda var. Tabii psikolojik e, tarafı doğru. ve haklılık payın da belki hocam çok dayak yemiş birinin dünyaya baktığı gibi bakıyoruz ya biz. Evet bak güzel söyledin ee... doğru. Evet, evet. Japon'un e, ademi Avrupa merkezcilik ya da Amerikan merkezci evet. bakmayalım. Ama Japon merkezi de bakmayalım. Evet. Baksan ne olur? bakacak gücün <gülüyor> mü var? Yani demesi gibi. Evet. Hocam evet. vaktimiz bitmiş yine. Ee, ama tahkiki girdik en azından ifade ettiniz. Ee, Belli bir yere getirdik. Belli, Belli bir yere getirdik çok şükür. Ee, efendim bizden bu kadar bu akşam. Yani önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşuruz. İnşallah İyi akşamlar da. dilerim.